Mevla inşallah hayırlara vesile eylesin. Ben yalnız size hayvanların zekatı ile ilgili bir tablo vereceğime vaat etmiştim. Yukarıya inşallah flash belleri teslim ettim. Kardeşlerimi çıkarıp getirecekler. Dolayısıyla unutmadım. Vahat yerine gelecek. Nasip olursa artık uçağıma bineriz. Hayariye mi gideriz? Hacca gideceğiz. Hacımızı yapacağız. Evet. o niyetle, o arzu ve o ümitle başlıyoruz ilk önce Mekke'yi mükerreme ile giriş yapmakta şüphesiz fayda vardır çünkü Mekke'yi mükerreme Cenab-ı Allah'ın mukaddes kıldığı diyardır Allah Resulü'nün ifadesi ile yeryüzü yaratıldığı gün mukaddes kılınmıştır yani o şekilde Peygamber Efendimiz biliyorsunuz Mekke'yi fethettikten sonra yaptığı konuşmada, konuşmanın ifadesinde bir bölümünü uzunça bir konuşma. Aynı söyleyeyim. Şey bizimle ilgili bölümünü inne hâzel beled diyor Peygamber Efendimiz harramahullahu te'ala yevme haleqa vel ardı. cenab Allah semaları ve yeryüzüne yarattığı gün bu beldeyi haram kılmıştı. Fe haramun bi hurmatillâh ilâ yevmil kıyâmeh Kıyamet güne de bu mukaddesiyet, bu haramiyet, bu hukukuna riayet devam etmek zorundadır diyor. Daha sonra bununla ilgili diğer hükümlere zikrediyor. Bu hadis-i şerif Müslim'in haç bölümünde de Sahih-i Müslim'in haç bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Yine Ta'aben'in oradaki varlığı ile ilgili ilim ehlinden gelen bir hayli farklı rivayet var. Birçok ilim ehli Kabe'nin ta Adem aleyhisselamdan beri var olduğu kanaatindedir. Ve ilk inşa edenlerinde melekler olduğu kanaatı hakimdir. Buna dair bize gelen rivayetler çok kesin, çok net değil ama bunu destekleyen yapıda bilgiler var. Ne gibi bilgiler var? Ben yüzde yüz kesin olanını söyleyeyim. İbrahim Aleyhisselam dua ederken, Hacer validemizi ve yavrusunu bırakıp giderken, dua ederken nasıl dua ediyor? Ya Rab, ailemden bir kısmını senin inde beytikel muharram diyor. Haram kıldığın, mukaddes kıldığın o evin bulunduğu yerde yanımda bırakıp gidiyorum. O an orada Kabe yok. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ı inşa ediyor biliyorsunuz. Ama İbrahim Aleyhisselam yavrusunu ve Hacer'i bırakıp giderken, orada Kabe'nin var olduğunu, Kabe'nin yeri olduğunu biliyor. Yine gelen o deminki dediğim, yüzde yüz sahih diyemeyeceğimiz, dolayısıyla çok eskiye dayalı geldiği için, ama aksi de olmayan, teyidi de bunun gibi içinde teyitler de taşıyan rivayetten içerisinde, bu Kabe'nin yani meleklerin inşa ettiği Kabe'nin, semaya kaldırıldığı Nuh tufanında ve Beytül İzze olarak onun anıldığı rivayeti var. Ayrıca başka rivayetler de destekliyor. Dedim ya mesela çok değişik vesilelerle dua buluyorsunuz. Bir ibadet buluyorsunuz. Kıble tayini buluyorsunuz. Hep içerisinde Kabe vurgusunu taşıyor. Mesela Sübhanallah ve bihamdihi Sübhanallahil Azim Adem Aleyhisselam'ın tavaftaki duasıdır deniyor. Şimdi bu bu fena da bir rivayet değil yani şey olarak derece olarak bakıyorsunuz Adem Aleyhisselam tavafta dua ediyorsa bunun manası nedir? Kabe orada var demektir. Bunları yan yana getiriyoruz. Ama asıl Mekke-i Mükerreme'nin kuruluşu kim ile başlıyor? Şüphesiz Hacer ve İsmail ile başlıyor. Biz de yola oradan çıkalım. Nasip olursa oradan başlayalım. Ne İbrahim Aleyhisselam Hacer Validemiz ile Küçük İsmail'i Kabe'nin yanında, hemen yakınında, yaklaşık Kabe'den, şu günkü Kabe'den 10 metre civarındaki uzaklıkta. Hacer-i Esved köşesine yakın, birer Hacer-i Esved köşesinden biraz Makam-ı İbrahim'e doğru kayar şekilde orada bırakıp gidiyor. Yanlarına bir torba hurma koymuş, bir kırbada su, başka bir şey yok. Kendi yükünü indirmiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın mübarek siması gülmüyor. Bütün bu tavırlar ve bu haller Hacer validemizi şüphelendiriyor. Şüphelenip tedirgin olunca İbrahim Aleyhisselam'a sesleniyor ama İbrahim Aleyhisselam bineyle yavaşça yola dönüyor. İbrahim diyor bu bizi hiç kimsenin bulunmadığı bu yerde, hiçbir canlının yaşamadığı bu yerde yapayalnız bırakıp gidiyor musun diyor. İbrahim Aleyhisselam buna cevap vermiyor. Bu cevap vermeyiş esasen cevaptır. Çünkü cevap verecek olsa öyle şey mi olur derdi. Onu söylemek kolaydı. Cevap vermiyorsa cevap zor demektir. Bunun manası olumsuz demektir. Bu sefer Hacer Validemiz koşarak bineğinin dizginlerini tutuyor. Aynı soruyu tekrar ediyor. İbrahim Aleyhisselam'dan yine cevap gelmiyor. Şimdi insan zihni çok garip bir şeydir. Bilgisayarlardan da çok farklıdır. Saniyeler içerisinde birçok şeyi aynı anda düşünebilir. Zihninden hemen şunlar geçiyor şimşak hızıyla. İbrahim aleyhisselam yumuşak mizaçlı bir insan. Gençliğinde her genç gibiymiş, ateşliymiş, putların canını okumuş, kırmış dökmüş, baltayı da büyün eline tutuşturmuş vesaire Ama daha sonraki günlerde onu hep dua ederken görüyoruz. Göz yaşadığı herkese görüyoruz. Ee, melekler Lut kavmini yok etmeye geldiğinde oradaki tavrını görüyoruz. Ya Rab inanıyorlarsa mümindirler. İnanma, i̇nanmıyor, inkar ediyorlarsa senin kulların, yani ne olur onları da iman ettir şeklindeki rahmetini görüyoruz. Cenab-ı Allah'ın evvahın halim ifadesini görüyoruz. Evvah'tır. Yani çok Eh, ah çeken gönlü yanık demektir onun manası yumuşak mizaçlıdır diyor o halini görüyoruz bütün bunlar zihninde gelip geçiyor Hacer Valdemis'in. üstelik yaşlık yıllarında nice dualardan sonra nasip ettiği yavrusunu çok seviyor o yavru yanında onu bırakır gider mi yalnızlığın içerisine bu şekilde terk eder mi aklına hep bunlar geliyor yan yana getiriyor mizacını biliyor bu sefer soru şeklini değiştiriyor. Soru şeklinde ne ifadesi kullanıyor? ''Eeallahu emareke bihada'' diyor. Yoksa İbrahim bunu sana Allah mı emretti diyor. Bu soruya cevap daha kolay. Bazen sistemi değiştirmek lazım. Dolayısıyla cevap alacak şekle. Biz zorlaştırmaya çalışırız. Daha acı ifade yerine Hacer validemiz daha zekice bir tavırla ne yapıyor genellikle? ''Bunu sana İbrahim Allah mı emretti?'' diyor. Bu soruya cevap daha kolay. Ne cevap veriyor İbrahim aleyhisselam? Evet diyor. Allah emretti. Dizginleri bırakıyor. İzen la ya ona diyor. O halde Cenab-ı Allah bizi zayi etmeyecektir. Koruyacaktır. Böyle bırakmayacaktır diyor. İbrahim aleyhisselam onları bırakıp gidiyor. Bugünkü cenneti mualla tarafına doğru. Yani Hacı Lesvet'ten sonraki köşenin adı rıkn Iraki'dir. O köşenin yaklaşık hizasına doğru. bab Selam istikametine doğru. Merve tarafından biraz sağına doğru o istikametten ilerliyor. Hucunah geliyor, Hucun dağı geliyor böyle inceliyor, yeniden yükseliyor. Arada geçit veren bir bel var. Şimdi dağlar beller diye ifadesini kullanıyoruz. Sağ olsun bizim kardeşlerimiz dağları, belleri, ovaları, yamaçları, sahraları, kırları hep unuttuk. Ben dağlar beller aşarak ifadesini kullanınca oradaki beller garibine gitmiş. O bütün belleri yanlış yazıldı diye doğrutmuş beldeler yapmış. Şimdi daha Sivas, Sivas ellerinde sazım çalınır işte orada da bel geçiyor ve benzeri yine şeyin bu, bu Köroğlu'nun şeylerinde beller e, geçiyor. Onları da hiç duymamış herhalde. Dolayısıyla düzeltiyoruz. Yani orada hafif bir da bel veriyor. Geçit veriyor. Oraya varınca oradan kıvrılınca büyük bir kayayı da şöyle aşınca artık Hacer validemizin bugünkü gibi bina dolu değil. Orada bu boşluk Hacer validemiz de artık görülmüyor. Yavrusu da görülmüyor. Oraya kadar iradesini ve kendisini iyi tutmuştur. Ama yavrusu da Hacer validemizde görülmez olunca orada gözyaşlarını salıvermiştir. Gözyaşları içerisinde ne duayı yapıyor? O bildiğiniz duayı yapıyor. Dolayısıyla o duygularını hep birlikte dile getiriyor. Ve orada Cenab-ı Allah'a niyaz ederek Ya Rab diyor ki ailemden bir dilimini burada bıraktım. Senin beytinin yanında bıraktım. Rabbi inni eskentü durriyeti bu <gülüyor> vadin arkasından dua ediyor ya rab insanların gönlünü buraya meyl diyor onlar namazla yazlı insanlar olsunlar diyor onlar da değişik meyvelerden yesinler diye dua ediyor göz yaşları içinde Tabii daha önce bir vesileyle söylemiştim. İbrahim Aleyhisselam'ın duaları zekicedir. Yani oldukça zekidir. Birçok şeyi bir anda derler toplar. Bunda da öyle. Onlar namadını niyazını kılan insanlar olsunlar demek ne demektir? Aynı zamanda hayatta kalsınlar. Hem hayatta kalacaklar hem mümin olacaklar hem de imanını ameliyle bütünleştiren müminler olacaklar. İnsanların gönlü buraya meylesin. Yani normalde yapısıyla beraber düşününüz. Mekke-i şehri nedir? Dağlar arasında kalan bir vadiden ibarettir. Yeşilliği yoktur. Sahralar uzanır ikidir. Yanık dağların arasında bir yerdir. Yine daha önce söyledim. Güneyde Yemen dağlarıyla başlar köklü dağlar. Kızıl Deniz boyunu takip ederek kuzeye doğru Seravat sıra dağları uzanır. Seravat sıra dağlarının İçe doğru dalan birkaç dalgasından birisi de nedir? Faran Dağları diye Mekke'ye doğru uzanan dağ sesilesidir. Birçok tepe vardır. Yerden büyümüş gibi bir anda tepeler vardır. O tepelerin tamamen arasında bir şehirdir. Mekke-i Mükerreme şehri. Buranın yeşilliği yok. Buranın akan pınarları, akan nehirleri yok. Buranın silahatı yok, meyveleri yok. Şu su yok, bu su yok. Yani tamamen çıplak granit dolu dağlar var. Aralarında sahralar ve kum çölleri var. Burayı doğuya doğru ilerleyip gittiğinizde tamamen dalga dalga uzanıp giden çöller yer alıyor ama burada Mekke-i Mükerreme İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Buraya meyleden gönüller olsun diye dua ediyor. yani meyleden gönüller olsun diye dua ne var? Onun içerisinde aynı zamanda Hacer validemiz de yavrusu da burada yapa yalnız kalmasınlar istiyor. İnsanlar olsun çevresinde istiyor. İnsan fıtraten böyle yaratılmıştır. Yani çevresinde başka insanlar olacak, onlarla ünsiyet olacak, onların varlığı olacak, hepten yapayalnız olunca insan o zaman vahşete dönüşüyor. İnsan kelimesi ise ünsiyetten daha çok kaynaklandığı vardır ve çevresinde başka insanlar ister. Yalnızlık gönül yakıcıdır. Onlar için dua ediyor. Dünyanın değişik yerlerine dünya kadar meyve var, burada ne meyve var, ne ekim var, ne hiçbir şey var. Onlar da meyve yesin istiyor ve hepsi iç içe duanın içerisinde var. Ve bunlar takdir-i ilahi oradaki insanlar yaşıyorlar. Ama İbrahim Aleyhisselam bu duaları yaptıktan, gözyaşları döktükten sonra oradan ayrılıp uzanıyor. Sonra sahralar, dağlar beller aşarak gerisin geri geldiği diyara. Bugünkü Filistin'e o bölge yeniden gerisin geri dönüyor şimdi bunu söylerken ne kadar kolay değil mi bunu şunun için söylüyorum Mekke ile Medine arası ne kadardır 450 küsür kilometre 456 yani resmi rakamı bu 456 ki 450 diyelim isterseniz oradan Medine'yi Münevvereden eden Tebu'a kadar Ürdün Filistin istikamındaki mesafe 700 kilometre ekleyin bunu 450'ye 1150 mi etti 1150 etti. Aynı şekilde Tebuk'tan Filistin'in diyarına kadar en az bir 500 kilometre vardır. Bunu da üzerine ekleyin. 1600 küsur etti herhalde. 1500 deyin. 1500 kilometreyi uçakla gitmiyor. Arabayla da gitmiyor. Binek üstünde gidiyor. Asıl demek istediğim şu. Giderken Hacer Valdemiz nereye gittiğini bilmiyordu. Onun için yeni bir diyara, yeni bir yere yerleşmeye gidiyorlar. O kadar ağır değildi mesela. Ama e, İbrahim Aleyhisselam nereye gittiklerini biliyordu. Ne yapacağını da biliyordu. O 1500 kilometre nasıl aşıldı gidildi. Onun gönlündeki fırtınayı iyi düşününüz. Sonra yavrusunu ve ailesini bıraktıktan sonra bu 1500 kilometre nasıl girisin geri gelindi. O giderken konakladıkları yerleri görünce yolda yalnızlığın vergi duygu içerisindeki o duygular beyne hücum edince, kalbe hücum edince neler hissetti, neler hissetti, neler hissetti. Ama gerisin geriye döndü. Ailesini orada bırakmıştı. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı yollarla, dağlarla, bellerle, düşünce ve duygularıyla, içindeki duygularla beraber bir tarafa bırakı, bırak, bırakalım projektörleri kimin üzerine çeviriyoruz? Hacer validemiz ile Küçük İsmail üzerine. Hacer validemiz kendisine bırakılan hurmadan acıktıkça yiyor. Sudan içiyor. Yavrusu acıktıkça onu emziriyor. Ama çok sürmüyor. İdareli kullanmaya çalıştığı hurma bitiyor. Aynı şekilde idareli kullandığı su da bitiyor. Sonra Sonrası Allah Kerim. İnsanın veremeyeceği bir nokta. Bomboş. Çok geçmeden yavru acıkmaya başlıyor. Açıkma sinyali ilk önce kopuk seslerle gelir. Çocuk kendi varlığını belli eder. Bir iki ses verir. Arkasından süt gelmiyorsa, yiyecek gelmiyorsa, ilgi alaka gelmiyorsa ilgi alaka gelmiyorsa Ses sıklaşır sonra uzun bestelere dönüşür. Çocuk ağlayıp kıvranmaya başlayınca ses tonu da yükselince çaresizlik anneye o zaman daha çok bildiriyor. Tamam süt varsa verirsin ağlayıp sosturursun ama yoksa ne yapacaksınız? Ne yapacağı yani? yapamamanın acısı içerisinde kıvranır. Şimdi çocuk ağlıyor. Yiyecek yok almamış, epeydir su içmemiş ve süt gelmiyor. Öyle olunca ne yapıyor? Annelik duygusuyla oturup çaresiz beklemektense bir şey beklemenin, bir şey yapmanın arzusunu taşıyor. Bu aynı zamanda bizim ibadetimizle de iç içe bir hatıra olduğu için zaten paylaşmak zorundaydık. Ne yapıyor? Hemen en yakında gördüğü çıkması kolay, biraz daha ufku yüksekçe tepeyi seçiyor. Oraya çıkacak Çevreyi tarayacak Belki bir yeşillik görür Belki bir su İlk ihtiyaç o Daha büyük ihtiyaç o Belki bir iz bulur Belki ufuk açacak bir şeyin Şahidi olur Safaya doğru yöneliyor Yavrusunu orada bırakıyor Çünkü yanında Taşarsa gidiş geliş O da zorlaşıyor Ve çocuk ağlamaya devam ediyor tepeye çıkıyor. Ama etraf dağlarla çevrili. Oradan Hucun Vadisine doğru biraz görülür. Biraz da mesfere istikameti var. O istikamete doğru uzanan hat görünür. Gerisi dağlar, dağlar, dağlar. Mesfere istikametine doğru çevreyi taran bakan ufka bakıyor. Ne bir su izi var, ne de bir yeşilliğin eseri var. Yine çaresizlik, yine boşluk. Bunun üzerine Merve tarafındaki tepecik gözüne çarpıyor. Orası biraz daha farklı bir açı, arada yaklaşık 300-325 metre mesafe vardır. Farklı bir açı, daha çok Mesele vadisini biraz daha geniş açıdan görebiliyor, biraz da Cebel Omar denilen tarafa doğru bakma ihtimali de var. Dolayısıyla Safa'dan Merve'ye doğru hızlı hareket ediyor ve Merve tepesine doğru yol alıyor. Safadan biraz ilerleyince dağlardan akıp gelen selin oya oya meydana getirdiği bir dereyat, sel yatağı var daha doğrusu. Sel yatağı var. Seller genellikle safa tepesine yakın bir şekilde geçerler. Kabe'nin solundan mezfele istikametine doğru giderler. Şu anda aynı şey yer altına indirildi. ızgaralar suyu emiyorlar. Emdikten sonra yine aynı istikamet takip ederek yer altından mesfere istikametine gidiyorlar burada akıntı çok güçtü. Yani orta bir yağmur yağdığında bile hemen yakında Ebu Kubeys'in arkasında çok yüksek bir dağ var. Ger yamaçlardan gelen dağlarla birlikte meydana gelen su normal bir yağmurda bile arabaları sürükleyecek güçtedir. Oraya ızgaralar yapılmıştı. Dev ızgaralar yapılmıştı. Böyle dik böyle geniş yaklaşık olarak herhalde bir 4 metre 4-5 metre eninde 2-2,5 metre yüksekliğinde böyle bir dehliz yapılmış idi. O dehlize doğru gelen seller gitsin diye o dehlize doğru ben herhalde bir yüzün üzerindeki arabayı sürükleyerek birbirine yapıştırdığını gördüm. Yani arabaları ellerimizle ayırıyorduk. Ondan sonra insanlar alıp götürebiliyordu. Arabalar çalışarak şey ederek ayrılmıyordu. O derece değil. Şimdi o sistemi de kapattılar. Yani başka şeyden de çekindikleri için Kabe baskınından sonra ne oldular? Peygamber Efendimiz'in doğduğu evin önüne 2-3 merhaleli boydan boya yani her birinin 100 metreyi neredeyse bulan ızgaralar döşediler ki bu üç kademeli ızgara orta taraftan gelen selleri yutsun diye. Ama yine de Kabe'de aniden yağmur yağdığında genellikle sel olur. Kabe'yi eskisi gibi su basmasa bile eskiden Kabe'yi su basan görüntüler var bir ara bir bölümünü burada paylaştığımızı ben hatırlıyorum. Yani gerekirse nasip olsa yine paylaşalım. Yani Kabe ile ilgili görüntüleri bu haç münasebetiyle haç şeyi anlatırken inşallah yeniden vurgulamış, yeniden paylaşmış oluruz. Tamam. Dolayısıyla o se sel yatağına iniyor. Sel yatağına in inince yavrusunu göremiyor. Demek ki sel yatağı yavrusunu göstermeyecek kadar gele geçe gele geçe orayı oymuş ''Yavrusunu göremeyince kaynaklarımız ayaklarına takılmasın diye eteğini hafifçe kaldırdı ve o vaal sel yatağını koşarak geçti.'' diye kayıtlarımız da var. E bunu da teyit ediyor. Efendimizin daha sonraki davranışları da bunu güçlendiriyor. Sel yatağından çıkıp da yeniden yavrusunu görmeye başladığı an ne yapıyor? E koşmayı bırakıyor, e düz bir yürüyüşte, hızlı bir yürüyüşte Merve tepesine varıyor. Merve tepesinden aynı şekilde etrafı tarıyor. Yine iz yok. Yine bir eser yok. Ne canlı izi ne kuş uçuyor ne de bir yeşilliğin vereceği ümit görünüyor. Bunun üzerine insan acaba bir yeri eksik mi bıraktım duygusuna kapılır. Hep öyle olur. Gerisin geri Merve tepesine geliyor. Yine o vadiyi Koşarak geçiyor. Yavrusu görülmediği için safaya çıkıyor. Yeniden etrafı daha dikkatlice ve titiz olarak tarıyor. Bunu ben genellikle şuna benzetiyorum. Çok önemli. Bir anahtarınızı kaybettiniz. Bir şey kaybettiniz. Çantanın içindeydi. Size göre. Çantayı aradınız, bulamadınız. Çantada değil de cebimde olabilir diyorsunuz. Ceplerinize bakıyorsunuz. Cepte de yok. Acaba şunda olabilir mi? Bir başka yere daha bakıyorsunuz. Onda da yok. Acaba çantanın içindeki cüzdanın içinde mi? Onda da yok. Sonra yeniden başa dönüyorsunuz. Yine çanta, yine cüzdan, yine cepler. Acaba iyi bakmadın mıydı? O da yetmiyor. Üçüncü turda ne oluyor? Çantayı ters çeviriyorsunuz. Veyahut da içindekini boşaltıyorsunuz. Bu sefer tek tek bakıyorsunuz. Anlarsınız. Yeniden bakıyorsunuz. Ya biraz evvel baktım bu cüzdanın bu gözünde de yoktu, şu gözünde de yoktu. Yeniden bakıyorsunuz. İnsanda böyle bir duygu. Eğer vaktiniz dar ise, çaresiz iseniz, aradığınız şey çok önemliyse bununla karşı karşıya gelirsiniz. O duygu içerisinde Safa'dan yeniden çevreyi tanıyor, yeniden yok. Aynı arzuyla yeniden Merve'ye geliyor. Acaba şu tarafa iyi baktım mıydı, oradan şu yorunuyordu, Merve'ye geliyor, gene yok. Safa'ya gidiyor, gene yok. Bu gidiş geliş yedi defa dört bir taraftan üç bir taraftan olacak şekilde yedi defa içerdiğini diyor. Yani aynı safadan dört kere bakıyor, merveden üç kere bakıyor. Yok yok esasen. Sonuncu merveye doğru tırmanışında artık nefes nefesedir. Üzüntülüdür, çaresizdir. Ne yapacağınız bizimle bir halledir çocuğunun sesi geliyor bir taraftan ama çocuğunun sesinden farklı bir ses duyuyor Merve tepesine çıkarken kendi kendisine sus diyor konuşmuyor ki ama sus diyor niye sus diyor kendi nefes alışverişi sesi acaba tam duyurtmuyor mu iyi dikkat ediniz kendi ağzınıza leplebe attınız çiğnerken öbür sesleri iyi duymazsınız Yüksek nefes alışverişi yaparken çok yüksek olmayan bu sesi gerçekten duydu mu duymadı mı? Merve'ye doğru çıkarken sus diyor, susuyor, sükut ediyor, arkasından kulak veriyor. O sesi yeniden duyuyor. Bu sefer şüphesi yok. Rastgele bir ses değil, çocuğunun sesi de değil. Bu farklı bir ses ve artık emin. Tepeden bağırıyor. Kim isen diyor, kendini duyurttun, belli ettin diyor, yardım edebileceksen karşılık ver. Karşılık gelmiyor. Ama Merve tepesine varıp da çocuğundan tarafa doğru baktığında çocuğunun yanında bir varlık görüyor. O çocuğunun yanında yeri deşeliyor. Bir rivayette topuyla, daha güçlü bir rivayette kanadıyla yere vurarak yer deşeliyor. Kanadını vurup da açtığı yerden biraz sonra su fışkırmaya başlıyor. Hacer Validemiz varlığı da unutuyor. Başka şeyleri de unutuyor. Her şeyi unutuyor. Merve'den bütün hızıyla suya doğru koşuyor. Çünkü su nerede çıkıyor? Kumların arasında çıkıyor. Çıkan o su her an kaybolabilir. O su altından her şeyden daha kıymetli olan. Varıyor. O varlığa gene dikkat etmiyor. Gözü artık hiçbir şey görmüyor. O su ona lazım, o su yavrusuna lazım. Bir taraftan telaşelenen insan o telaş içerisinde ne yapacağını şaşırır. Hareketlerde de düzenli değildir. Çok defa daha sonunu elde edeyim, şunu yapayım derken kayıp da edebilir. O da bu çırpıntıları ve bu çapraşık davranışları yaşıyor. Kah avuçlayarak su atıyor ağzına, kahsu dağılmasın kaybolmasın diye önüne küçük bentler yapmaya çalışıyor. Bir taraftan da hani ne olur kaybolma manasına zemzem semzem diyor. Zemzem dağılma demek. Bir araya toplan demek. Dur demek değil. <gülüyor> zemzem kelimesi Arapça'da değil. <gülüyor> Bizim insanımız onu Arapça zannediyor. Hızla ilerleyen insanlar var. Bazen gruplar başkalarını yararak ilerliyorlar. Bir de eskiden e, öyleydi. E, Kabe'de tavafa el arabaların girmesine izin verilmezdi. Sonra ikinci katta arabalara yer yapınca e, dolayısıyla oradan şey yaptılar. Orada tavaf edecek insanlar, yürüyemeyen insanlar tahtara verdi ile taşınırlardı. Dört tane tahtara verilen ile dört bacağının altına yerleşen e, insanlar, tahtara belli taşıyıcıları anlaştıkları insanı başlarının üzerine aldıkları tahtara veriliğiyle ne da tavaf ettirlerdi. Ve onlar da çok hızlı yor alırlar. Kendilerine bir hat çizerler. Millete haşek haşek derler. Haşep diyorlar. Yani, yani çekili de yağlı boya diye bağırırlar ya. O manadadır. Milleti yarar ilerlerler. Tabi önüne gelenleri de hırpalıyorlar. Yani bazen ittirip kalktırıyorlar. Çünkü grup durmayacak. O hızı etampayı sırayla öndeki e, koruyacak. Bizinkiler de onlara zemzem diyorlar. Yani durun yani de ne yapıyorsunuz manasına zemzem diyor. Onlar da zemzem kuyusunun zorduğunu zannetiyor. Yani bir taraftan tahtarı veriliyor. öbreliyle de zemzemi gösteriyor. <gülüyor> Zemzemin yerini gösteriyordu. Şimdi zemzem bir araya toplan dağılma yani demektir. Dolayısıyla bir, bir taraftan da validemiz öyle söylüyor. Bu sırada melek kendilerine endişe etme Rabbin sizi koruyacaktır diyor. Rabbin sizi koruyacaktır. Yalnız o iki iki sayfa olu, olması gere gerekiyor onun. Yok. Buyur. Bunda yok. Evet, bir sayfa daha olması gerekiyor onun. Hı. Yani iki taraflıydı o. Keşke o şekilde şansı. Hı. Hı. Sö söylerim ben şunları. Şey o bilgisayardan çıktığı gibi o şekilde gelecekti. Sayfa sağlı solluydu onun. <gülüyor> tamam. Şimdi Cibril aleyhisselam kendisine endişe etme diyor. Rabbin sizi koruyacaktır. Bu çocukla babası şuraya Kabe'yi inşa edecektir diyor. Sonra gözden kayboluyor. Ama validemizin o andaki derdi o değil. O andaki derdi bu suyu muhafaza etmek. Ama valdemiz o ilk şoku atlattıktan sonra anlıyor ki su durmayacak. Su hala kaynamaya devam ediyor. Dolayısıyla kana kana su içiyor. Kırbasını dolduruyor. Yani arkasından yavrusunun sütü gelince de yavrusunu emsiriyor. Böylece huzura buluyor. Bu hadiseyi anlatan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle bir cümle ilave ediyor. Ne diyor? Rahimallahu hacere diyor. Cenab-ı Allah hacere Rahmet eylesin diyor. Eğer o ısrar etmeseydi zemzem akan bir pınar olacaktı diyor. O durması için yalvardı, durmasını arzu etti ve zemzem kuyu oldu diyor. Zemzem kuyu olmuştur ama çok farklı bir kuyu olmuştur. Dünyanın şüphesiz en meşhur kuyusu olmuştur. Suyu da dünyanın en meşhur suyu olmuştur. O günden itibaren kaydamaya devam ediyor. Zulüm devirlerinde bir müddet sükun durmuştur. Daha sonra Abdülmuttalip ortalığa çıkardıktan sonra da akmaya hala devam ediyor. Binlerce insana su, Beytullah'a gelen insanlara su sunmaya devam ediyor. Sadece Beytullah'a gelen insanlara su sunmuyor. Onların ülkelerine taşıdığı sularla gelen misafirler de dahil, Kabe'yi görmeyen de dahil, milyonlarca evde, milyonlarca gönüllere hala susunmaya devam ediyor. Hacer Validemiz yavrusunu emziriyor. Korunup kullanacağına dair güveni daha fazla artıyor. Ama yalnızlık, yalnızlık, yalnız günler birbirini takip ediyor. Bu sırada Şam istikametinden gelip de Yemen istikametine devam eden bir kabile, bir ticari topluluk, mesfele istikameti donah, yani Kudey tarafını, kuda adesini takip ederek geliyorlar ve mesfele istikametine yakın o tarafa doğru yönelen bir noktada konaklama yapıyorlar. Konaklama sırasında gözlerine bir şey çarpıyor. Gökyüzünde dönen kuşlar. Kuş var demek veya hayvan var demek çevrede su var demektir. Ki o hayvanlar o sudan istifade edebiliyorlar. Üstelik bu dönüş su dönüşüne benziyor. Koşlar dönüyorlar. Sonra alçalıyorlar. Daha sonra yükselip uçmaya devam ediyorlar. Bu suyun izlerini taşıyor. Ama kendi kendilerine konuşuyorlar. Bu bölgede su yok ki. Kaç kere gelindi, kaç kere bu vadilerde, bu dağlar arasında su arandı ama ne suya rastlandı ne de suyun herhangi bir izini ve işaretini rastlandı. Yine de bunu konuşurlarken yine de gözlerini inip çıkan kuşlardan. Çünkü kuşların diyelim ki ölü hayvan için veya herhangi bir şey için dönen kuş farklıdır. Genellikle at babalar dönüş yapar. Onların dönüşü farklıdır. Suyla olan bağı birbirinden farklıdır. Bir de suyun olmadığı yerde öbür türlü hayvan da zor bulursunuz her zaman. Niye? Su olacak ki yerde canlı da olacak. Yerde canlı olacak ölünce akbaba dolaşacak. Birbirine bağlantısı olacak. O nevi izler de yok. Ama bu dönüş suya dönüş. Bu iniş su inişi. Bu kalkış sudan kalkış. Hatta güvercinler bazı kuşlar var yavrularına su götürürler insanın yüreğe burkuluyor. hakikaten enfes onun kabı yok kovası yok. Dolayısıyla gagasıyla da taşıyamıyor edemiyor gidemiyor çünkü kuşların nefes ihtiyacı insanın ihtiyacından daha yüksektir. Dolayısıyla ağzından nef nefes alacak edecek gidecek nereyle su taşıyorlar göğüs tüylerini geliyor açıyor içerisine suyu sindiriyor. Dolayısıyla göğüs tüylerinin arasında su taşıyarak yavrularına su götürüyor. Yavrular da annenin göğüs tüylerinin arasında sıkıştırdığı sulardan alarak içiyorlar. Şimdi onun uçuşu bile, şekli bile, stili bile buna göre farklı. Kendi kendine diyorlar ki bu su inişi, su kalkışı. Su yoktur ama neyin nesidir hem de çözmüş oluruz. Bir iki kişi gitsin suya baksın, Ora kuşların inip çıktığı yere baksın bize de haber getirsin diyorlar. Rivayet tökere bir veya iki kişi oraya gönderiyorlar. Şahıslar geliyorlar. Kuşların indiği su. Hem de ne su? Sahralın ortasında pırıl pırıl bir su ve çok kıymetli bir su. Sevinç içerisinde neye uğradıklarını şaşıyorlar. Gelerek kabilenin geri kalanına kuşlar suya iniyor. Hem de çok güzel bir su. Aklınız, hayaliniz duru diyorlar. Neticede kabile paldır kütü küldür yükü mükü orada bırakarak Hepsi birden suyun yanına geliyorlar. Evet su var. Su gerçekten güzel bir su. Başında da bir kadıncağızda bir çocuk var. Sudan kana kana içiyorlar. Hacer Valdemiz onu seyrediyor. Küçük İsmail hangi gözlerle onları seyretti bilemiyoruz. Ama Küçük İsmail de onları seyrediyor. İçtikten sonra hürmetle çocuk çok farklı bir çocuk... Kadın çok farklı bir kadın, onun belki tesirinde kalarak belki de kendi hedeflerinden ne diyorlar ki biz diyorlar yerleşmek için yer arayan bir milletiz aynı zamanda bu su diyorlar çok güzel bir su. Bize izin verir misin gelelim biz de bu vadiye yerleşelim. Çünkü ortada bir su var, suyun başında da bir insan var. Bu su bu insanla bağlantılı. Öyle bir bağ ve Hacer validemizden izin istiyorlar. Hacer Valdemiz bu izin isteğişe bu tavra seviniyor. Çünkü o günlerdir yalnızlığı tatmış. Kimsesizlik nedir? Yalnızlık nedir? Kasvet nedir? Güneşin bağrını gerçekten yaktığı dağlar nedir? O dağlara bakıyorsunuz. O dağlar size bakıyor. O duygu nedir? Onları iyi biliyor. Konuşacağı dost olsun, çevresinde insanlar olsun elbette ki istiyor. Ama son derece olgun bir tavırla elbette diyor. Ancak İki şartım var diyor. Yani, su üzerinde hak iddia etmeyeceksiniz diyor. Günü gelince büyünce bu su hakkındaki kararı bu yavru bu çocuk verecek diyor. Onun idaresinde olacak su diyor. Elbette gelebilirsiniz, elbette buraya yerleşebilirsiniz, komşu oluruz diyor. Onlar da buna söz veriyorlar. Hacer validemizin tavırları hoşuna gidiyor. Neden? Bu insanlar kalabalık suyu cebren de alabilirler. Rahman değerleşebilirler. yerleşebilirler. Bu hürmetli olduklarını, bu değer verdiklerini, bu edep ve terbiyelerini gösteriyor. Böyle birilerinin komşusu olmasa da Hacer validemizin işine geliyor. Dolayısıyla o da arzu etmiştir. Cürhümiler de bunu çok sevmişlerdir. Kabile Cürhüm'i kabilecedir. Hatta bir bölümü orada başlamıştır. Hemen işte evler yapmaya, çadırlar dikmeye hazırlıklara başlamıştır. Kabilenin diğer bölümü yükleri hem Yemen'e götürmüşlerdir hem de oradaki ailenin geri kalanını alarak onlar da daha sonra gelerek bu vadiye konaklamışlardır. Şimdi artık yalnızlık yok. Vadide çocuk sesleri var. Vadide yeni insan sesleri var. Vadide Bekke Vadisi'nde canlılık var. İnsanlar yerleşiyor her sefer yepyeni evler birbirini takip edip gidiyor ve yepyeni bir medeniyet burada kuruluyor. Böylece Mekke-i Mükerreme tevhid inancı üzerine kurulu bir şehirdir. Çünkü temelinde kim vardır? İsmail Aleyhisselam vardır. Temelinde Hacer Valideniz vardır. Artık temelinde yavrusunu ve haciri, yavrusunun annesi haciri orada bırakıp giden İbrahim Aleyhisselam da sık sık gelip ara zaman zaman gelip gitmeye başlıyor cürhimilerin oraya yerleşmesi İsmail yavrunun büyümesi Cürhimi çocuklarla oynayışı onlardan iyi bir Arapça öğrenişi iç içe oluşu İbrahim Aleyhisselam'ın da hoşuna gitmiştir bu kabilenin edebini tavrını gördüğü için de ayrıca memnun olmuştur böylece Mekke giderek büyümeye başlamıştır Tamam. Ama mesela burada bitmemiştir. İbrahim aleyhisselamın imtihanı da bitmemiştir. Yepyeni bir imtihanla yüz yüze geliyor bir müddet sonra. Ayet kerime ne diyor? Belegı saye diyor. Sa'yı ne demek? Koşmak demek. Ama kast edilen nedir orada? Gayrettir aynı zamanda. Annesine yardım edip Evin işlerini görmeye annesinin eli kolu oldu derler ya eli kolu olmaya başladığı bir devrede İbrahim Aleyhisselam geliyor. Çocuklar 8-9-10 yaşına geldiğini düşünün Bir de ev mesuliyete taşıyor ise ne yapıyor? Ekmeğini alır, suyunu alır. İşte hayvanlarını onları yönlendirir. Şöyle olur, böyle olur. Rahmetli babaannemin yanında çocukluk yaşlarında, 6-7 yaşlarında bulundum ben. 8 yaşlarında ondan sonra bir daha işte arada geldiğinde gördük. Memleketten bütünüyle ayrıldık. 6 yaşında oradaydım. 7 yaşında başka yerdeydim. 8 yaşında oradaydım. 8 yaşından sonra bir daha gördüğümüz nadiren oldu memleketimizi. Ama 5, 6 ve 7 yaşına 8 yaşını oraları 5 yaşından itibaren hatırlıyorum artık. Yani çok defa baba annemle biz yaylacılık yapardık. Ben onun eli ayağıydım. Yani her şeydim. E, sığırları ben 6-7 yaşında bile ormanlardan toplayıp getirdiğimi hatırlıyorum. şimdi çocukları bir odaya geçmiyor. <gülüyor> Niye siz varsınız? Evde güveneceğiniz bir başka insan yok. Hatta sisli ve kurtların da olduğu bir şeyde sığır gelmedi. Yaylada çoban yoktur bizim. Sığırlar yayılır gelir. Mera gittikçe yayıla yakından uzağa doğru gider. Uzağa doğru olunca sığır gidiyor 5-6 kilometre daha uzak mesafede. Yani 7-8 kilometre orman yakınlarına yayılmaya başlıyor. Orman yakında hayvan karnı doyuruyor. Ondan sonra bizim sığırlar açık göz çıktı. Gelmiyorlar eve. Gertesi gün gene oraya gelecekler. <gülüyor> Yiyor, vuruyor kafayı orada, orada yatıyor. Şimdi bir kere sağ olsun ne zaman da çağırsak geliyor. Bir kere haber verdik insanlara, gittik bulduk getirdik. Ertesi gün yine gelmiyor. Birka Aradan birkaç gün geçiyor, yine gelmedi, yine gelmiyor. Sonunda da yine babaannem yalvarmıştı, git bak yavrum diyor, vesaire. Ben de gidecek, git bak deyince o zannedecek ki gideceğim, yine insanları toplayacağım. Yine gideceğiz, sırlar bulacağız. Millete söylemeye utanır oldum artık. Kendim gittim gecenin karanlığında. Sırları bir yarın belinde, bir patikanın üzerinde uyurken buldum. Büyükler bu tarafa yatıyor. Boynuzlar bu tarafa, öbür büyükler bu tarafa, küçükler ortaya almışlar yatıyorlar. Yani o manzara müthişti. Ya yani tam fotoğraflık manzaraydı, Emniyeti almışlar, vurmuş kafayı uyuyorlar. Getirdim geri. Tabii getirdim. Yamaçları aşıp gelirken karşımda en az 200 örün, şey gibi, böcek gibi bütün her taraf parıl parıl ışık parlıyor. El fenerleri durmadan. Yalnız gittiğimiz anlaşılmış, peşimize düşünmüş. Bütün bu sefer obanın hepsini ayaklandırmışız. Biz iki üç kişi götürseydik. Sıkıntı olmayacaktı. Bütün herkes ayağa kalkıyor. Tamam anladım ben aradıklarını. Islık çaldım. Nasıl sevindiler. Bütün bu sefer el fenerleri bana yöneldi. Önümü göremiyorum neredeyse. Geldiler ettiler. Geldik elhamdülillah. Ama gerisin geri, siz varsınız, siz çalışmak zorundasınız. Dolayısıyla evin o ihtiyaçlarını siz görmek zorundasınız. Bu insana bir mesuliyet getiriyor. Bunu şunun için söylüyorum. İsmail Aleyhisselam'ın da o devrede anneciğinin eli kolu olduğu, birçok şeyi onun gördüğü, birçok ihtiyacını onun tamamladığı anlaşılıyor. Ama o devrede nasıl bir hadise yaşanıyor? İbrahim Aleyhisselam yavrusunu gelmişken ziyaret etmiş onları. Yavrusunu bir kenara çekiyor. Yavrum diyor ben seni rüyada kurban ettiğimi görüyorum diyor. Ne dersin? Şimdi İsmail aleyhisselam daha küçük. Evet ev işlerini görüyor vesaire ediyor ama daha küçük. İbrahim aleyhisselam da başta rüyayı hani kabus derler ya kabus kabul ediyor. Niye? Niye? bir insan kendi yavrusunu hem de bu kadar sevimli bir yavruyu kurban eder mi? İnsan kurban olmaz. Yani edemez. O peygamberler normal rüya görmezler. Onları falan hep unutuyor. Ama rüya unutturmuyor. Ne yapıyor? Tekrar etmeye başlıyor. Bir, iki, üç anlıyor ki emrediliyor. Bu sefer yeniden sahraları aşıyor. Yine hangi duygularla aşıyor? Alem, bu geliş zor bir geliş ve yavrusuna derdi açıyor İsmail Aleyhisselam ne diyor daha duyar duymuyoruz o küçük yavru baba emrediliyorsun diyor yerine getir ve inşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyor şimdi insan baba yüreği ayrı bir şey can verme ve Allah'ın emrine itaat duşur'u ayrı bir şey Hani dua var ya, Bakara suresinin son ayetinde, Ya Rab bize takatı zor şeyler yükleme diye, ısrı kelimesi, yerine getirmek çok zor. Alın size takatı çok ama çok ama çok zor bir hadise. Yavru öyle diyor. Annesine söylemiyor, anne beni kurtar demiyor. Beraber babasıyla beraber kurban edilmek üzere Mine'ye gidiyorlar. İbrahim Aleyhisselam hazırlıklarını yapıyor. Mine'ye gidiyorlar. Mina'daki aradaki konuşmalar hem Kur'an-ı Kerim'de var hem rivayetler de var. Yan yana gelip bir bütün olunca hakikaten çok ibretli bir manzara ortaya çıkıyor. İsmail Aleyhisselam babası İbrahim'e ne diyor? Babacığım diyor. İstersen beni yüzüstüye yatır diyor. Ve tellehu alel cebin yani şey var. Yani alın üzerine o den istersen yüzüstü yatır diyor. Yüzüme gözlerime bakarken kesemezsin diyor. O zaman kesemezsin yüzüstü yatır diyor. Ama diyor kurban etmeden önce gömlemi çıkar istersen diyor. Onu anneme veresin hasret giderir diyor. Ama üzerinde kan olmasın diyor. Şimdi hepsinin yan yana geldiğini düşünmüş yani. İbrahim Aleyhisselam çocuğuna ne cevap vereceğini bilemiyor. Çocuk onun o durumunu bildiği için o yönlendiriyor mümkün mertebe. Dediğini yapıyor. Annem gömlekte kan görürse acısını tazeler diyor. Kan olmasın diyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam dediğini yapıyor. Yüzüstü de yatırıyor. Artık acı binsin Allah'ın emri celili yerine gelsin diye bıçağı çekiyor. En zor anı yaşıyor. Ama görevi kesmek olan bıçak kesmiyor. Hani Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur deniyor. Rabbim isterse yakan ateş yakmaz. Görevi yakmaktır. Asıl özelliği yakmadır. Ama o ateş binlerce ton odun olsa da ısı derecesi milyonları bulacak olsa olsa da o ateş İbrahim'i yakmaz mı? Yakmaz. O bıçak ne kadar keskin olursa olsun kesmez mi? Evet kesmez. Kesmiyor. Hatta bıçağın ağzının döndüğü denir ya, yamulur böyle. Öyle olduğu kaydediliyor. Şimdi ama şöyle bir durum. Bıçak kesmedi, yavrun hala hayatta. Bu çok güzel bir şey. Ama aynı acıyı bir kere daha yaşayacaksın. Birkaç kere daha. Orada bitecek şey bitmiyor bu sefer. İbrahim Aleyhisselam yeniden bıçağı biliyor, hazırlıyor. Yeniden aynı teşebbüs. Yeniden bıçak kesmiyor. Hatta ya öfkeyle aynı bıçağı taşa çaldığı, taşı bıçağın ikiye böldüğü naklediliyor. Bıçağı yeniden hazırlıyor. Yeniden aynı şeye teşebbüs edecek. Ama yanında çok güzel bir koç beliriyor. Kendisine İbrahim sen sana emredileni yerine getirdin. Saddakta rüya diye ayet-i geçiyor. Sen rüyayı tasdik ettin. Ne emrediyorsa onun gereğini yerine getirdin. İnsandan kurban olmaz. Kurban bu hayvandır deniyor. İbrahim Aleyhisselam'ın sevincini düşünmüş. Sevinç içerisinde yavrusu İsmail'i kaldırıyor, birbirine sarılıyorlar. Baba sevinçli, yavrusu hayatta. Öbürü canlı ve neticeyi de öyle beşeriyete bir insan kurban etme gibi bir şey de ortadan kalkmış oluyor. Ve insanın kurban olamayacağı, böylece ayrıca da oluyor. Fıtratan insan buna müsait değil. Hayvan buna daha müsait. İşte o çaresiz olduğu için değil. Yapısı da ona müsait de ondan. Misal olarak söylüyorum. İnsanın parmağını kesseniz feryadı figan ortalığı kaplar. Ağacı budadılar. budanmadık dalı kalmamış ağacın. Aynı acıyı bu ağaçlar da çekecek olsa ağaçları budayamazsınız o zaman. Üzümleri budayamazsınız. Çimleri biçemezsiniz. Onun da kendine göre canı var. Ama Cenab-ı Allah onu ona uygun olarak yaratıyor. Hayvanı getirip boğazından çeyip götürüyorsun. Niye? kesim yerine. Bilse gelir mi? Enayi mi? Gücü de senden fazla. Getiremezsin. Ama o ona uygun. Bıçağı sürtünce zaten beyne giden damarlara O zaman da acıyı duymaz. Ama insan önceden beri ne olacağını hissediyor. Biliyor. Aklı ve iradesi ona göre. Dolayısıyla tavrı da o. Kısaca koç kurban ediliyor. Akan kanları orayı kırmızıya boyuyor. Bu koçun boynuzunun Kabe'ye getirildiği, Kabe'nin duvarına daha sonra asıldığı kaydediliyor. Yine aynı şekilde Abdullah İb-i Mesud'dan da hatırında kaldığına göre bir rivayet var. Bu koçun boynuzu uzun asırlar boyu Kabe'nin duvarına asıl olarak bulundu. Kabe'li bir yangın geçiriyor. Yangın sırasında maalesef o boynuzlar da yandı diyor. Çok güzeldi diyor. Kıvrım kıvrımdı diyor. Yani nadir güzellikte olan bir boynuzdu diyor. Boynuzun öyle koç boynuzu düzenli ve kıvrımı güzel olsa çok güzel, çok güzeldir. Hele iri bu şekildeki bir koç boynuzuyse hakikaten görünümü de çok güzeldir. Çok iri, çok güzel görünümlü hoş bir kıvrım kıvrım bir boynuzdu. ''Uzun yıllar Kabe duvarında durdu ama Kabe yangırında bu boynuzlarda yandı.'' diyor. Böylece imtihan çok büyük. imtihan olunan insanlar da büyük. İki büyük insan büyük imtihandan başarıyla çıkarak gelmişlerdir, sevinç içindedirler. Hayat devam ediyor. İbrahim Aleyhisselam büyümeye devam ediyor. İbrahim e, İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam da gelip gitmeye devam ediyor. İbrahim Aleyhisselam gelip giderken daha sonraki yıllarda biliyorsunuz Hacer Vademiz vefat ediyor. İbrahim İsmail Aleyhisselam yürhimi çocuklarıyla büyüyor. Onu çok seviyorlar, çok takdir ediyorlar. Çocukların onunla arkadaş olmasından da çok hoşlanıyorlar. Annesi vefat eden çocukluk çağlarından itibaren kendi sürüleri var, koyunları var. İsmail'in de koyunları olsun diye ona koyun veriyorlar. Ne veriyorlar? Küçük bir sürü veriyorlar. İsmail aleyhisselam da o sürüleri yayıyor, büyütüyor. Bütün peygamberler çobanlık yapmıştır da İsmail aleyhisselamın çobanlığını Efendimiz ayrıca vurguluyor mesela. Çobanlığını vurguluyor. Son derece yabani atları yakalamada çok başarılıdır. Bizimkiler Amerikalı kovboyların hayranıdır kovboyların piri İsmail'dir. İsmail aleyhisselam hayran olsunlar. Çünkü yakaladığı Arap asilatıdır. Onları eğitiyor. Onları ehil hale getiriyor ve hem avcılıkta çok başarılıdır. Hem at yakalamada başarılıdır. Ve at eğitiminde de başarılıdır. Hatta binici olunuz, ok atıcı olunuz. Peygamber'e bu teşviklerinin içerisinde o da var. Dedeniz, atanız İsmail Aleyhisselam İyi bir atıcıydı. İyi bir at yetiştiriciliğini olduğunu vurgulayan rivayetler var. Bilmiyorum bende de kaynaklarda vardı. Buraya almış mıyım? Bunu o niyetle hazırlamadığım için inşallah bende var. Bir başka sonraki derse getiririm. Merak eden kardeşlerimiz varsa bunu ifade eden neyler vardır? Hadis-i şerifler vardır. Efendimizin dilinden bize ulaşan bilgiler vardır. Son derece bu konularda başarılıdır. Yabani at yetiştirme yani şey değil hatta bazı kaynaklarda ilk yabani at yakalayarak ehlileştiren kişidir deniyor. Vallahu alem yani şey olarak ama e, İsmail aleyhisselam bunun yaptığı genel bilgiler arasındadır. Yabani atı ehli hale getirmek o kadar basit bir hadise değildir. E, herhalde ömrünü de yabanda geçirerek yapmışsa evde tay olarak yetişmiş büyümüşse... O gene insana alışkındır, tutulmasına alışkındır, işte çocukların boğazına asılmasına alışkındır. Giderek e, sırtına binilmeyi o kadar e, aniden reddetmez ama tamamen hür yaşamış bir hayvanı siz ehlileştirmeye kalkarsanız o epey size direnç gösterecektir. Bu konuda çok başarılı olması gerekir. Böylece İsmail aleyhisselam hayatını sürdürürken cürhümilerden evlenmiş orada yaş yaşarken, bir gün yine İsmail Aleyhisselam yaklaşık bu sırada 30 yaşlarının olduğu naklediliyor. İbrahim Aleyhisselam yine çıkıp geliyor. Çıkıp geldiğinde bu sefer sahraları, dağları, belleri daha kolay geçmiştir. Çünkü bu seferki aldığı emir Kabe'nin inşası emridir. Büyük imtihan değildir. Bu bir vazifedir. O emri almıştır, gelmiştir. Ama bu Kabe'nin inşası için geldiği yıllarda artık Hacer validemiz yoktur. İsmail Aleyhisselam'ın 30 yaşlarında civarında olduğu rivayeti var. Zemzemin yakınında yemzem suyunun tesiriyle çok iri bir ağaç büyüdü. Müthiş bir gölgesinin olduğu gölge. İsmail Aleyhisselam'da bu gölgede o sırada ok hazırlamakla. Oku yontacaksınız. Düzgün olacak. Kalem gibi olacak. Hiç eğrili olmayacak. eğri olursa eğri gidiyor. Ona göre gidiyor. İkincisi İyi bir ucu olacak, hedefe saplanacak, ucu olacak arkasında da telek olacak telek neye deniyor? Tavuk tüyüne veya kuş cinsinin tüyüne ondan okun sağına soluna geri yerleştireceksiniz ki okun devamlı ucunu önde arkasını geride tutacak o oku asa düz sandır. eğer siz düz bir çubuğu okla atsanız bile bir müddet doğru gider sonra takla atarak gider inlaşıldı? olması için uç tarafı daha ağırlıklı olmalı arkasında yön şeyini muhafaza eden en uygun telek olmalı veya şimdi dartlar var. Dartı atıyorsunuz devamlı ucu önde gidiyor. Neden ucu gidiyor? Arkadaki kuyrukları ona yön veriyor. Ona ters atsanız da biraz sonra döner ucu gider. Nasıl atarsanız atın ucu gider. Neden? Yapılış siteli ona uyduğun için. Ama dart şeklinde arkası sabit bir çıkıntı olamaz. Neden olamaz? Çünkü geçerken yaydan da geçecek. Ama tavuk tuyu olunca tavuk tüyü yatıyor. Yola giderken açılıyor. Dolayısıyla yön saptırtmıyor oka. Buna, e, bu ifade için kullanıyor. Ben ok atmayı oka nasıl terek takılacağını öğrettim. İlk oku da bana attı diyor. Şairlerde var yani ben meslekte yetiştirdim, eğittim, ettim, gittim. İlk yapacağını bana yaptı diye, diye bir darbu mesel vardır. Ona ok atmayı ben öğrettim oka telek ben öğrettim ilk okunu bana sapladı ee, şeklinde bir ifade var şimdi oyun, onunla meşgul ok yapmakla meşguldür gelmiştir işte baba oğul hasreti yaşandıktan sonra İbrahim aleyhisselam yavrum şuraya yerini gösteriyor sel yatağının işte gidiş istikametinden sağına düşen nokta oraya göre biraz daha yüksekçe bir nokta kalmış buraya Kabe'yi inşa etmemiz emredildi. Bana yardım eder misin diyor. O da elbette baba diyorlar. ilk hazırlıklar yapıldıktan, yorgunluklar atıldıktan sonra baba usta oğul çırak Kabe'nin inşası başlıyor. Mekke'yi mükerremede. İbrahim Aleyhisselam'ın ilk önce kazarak zemine doğru indiği. Yani temel atıyorsunuz şimdi zemine doğru indiği. Orada Kabe'nin temellerini bulduğu, bu temellerin deve dişi gibi sıralı ve belirgin olduğu görülüyor. Şimdi biz bunun da işte demin dedim ya, kaynak izlerine, diğer izlere takip edince böyle bir bilgiye ulaşıyorsunuz diye bu önceden var olan bir temelin bulunuşu da daha sonraki Riva İbrahim Aleyhisselam'ın inşası sırasında dile getirilişi de neyi ifade ediyor? Kabe'nin daha önceden de var olma gücünü Yükseltiyor. <gülüyor> Haliyle onlara inliyor. Onların üzerinde, tabi demek ki böyleydi, temel buydu. Bu duvarların üzerine yükselecek diye. Onun üzerine baba oğul usta çırak çalışmaya başlıyorlar. İsmail aleyhisselam taş getiriyor. Taşı, İbrahim aleyhisselam duvarları örmeye başlıyor. Giderek duvarlar yükseliyor. Şefk içerisinde, azim içerisinde ve Cenab-ı Allah'a dualar ederek bu duvar yükseliyor. Kur'an-ı Kerim bu, sıra, bu sıradaki dualarını hep dile getirir. Hepsi birbirinden yani İbrahim Aleyhisselam'la İsmail'in dualarını yan yana getirseniz iyi bir dua mecması oluşabilir. Dualar ederek binayı yükseltiyorlar. Bir müddet sonra İbrahim Aleyhisselam yavrum diyor artık duvar yükseldi. Taşı kaldırıp koymakta zorluk çekiyorum ayağımın altına uygun bir iskele ihtiyacı var diyerek iskele olabilecek bir taş istiyor İsmail Aleyhisselam'dan. İsmail Aleyhisselam'da buna uygun olarak bulduğu bir taşı yuvarlaya yuvarlaya getiriyor. Babasının ayağının altına yerleştiriyor. Babası onun üzerine çıkarak artık duvar örmeye başlıyor. Ama bu taş beklenilenden normal bir taştan daha fazla iş görmeye başladığı da çok görmeden anlaşılıyor. Niye? İbrahim'im aleyhisselam alıyor taşı. Taşın üzerine çıkıyor. Onu yerine yerleştirecek. Tabi ne olur? Siz şu yükseklikte gibi taş olsa duvar bu kadar daha yükselince siz düz seviyeye gelmiş olursunuz. Gene yeniden bir iskele ihtiyaç olacak. Ama bir müddet sonra anlıyorlar ki bu taş ikinci bir iskele ihtiyacına ihtiyaç duyurtmuyor. Nereye olursa olsun siz götürdüğünüzde taşı koyabileceğiniz uygun bir zemin olduğunu anlıyorsunuz. Kısaca iskele, o iskele diye gelen taş çaktırmadan yükseliyor ve siz her seferinde o taşı koyabilecek bir zemin buluyorsunuz. Taş bir mucizenin yaşandığı taş haline geliyor. Bir başka ikinci bir iskele ihtiyacı olmuyor. Dolayısıyla Kabe'nin inşası sırf bu iskele ile tamamlanabiliyor. Kabe inşa edilirken bir şey daha yaşanıyor. İbrahim Aleyhisselam o seviyelere geldiğinde yaklaşık yerden işte şöyle diyelim bir buçuk metre vs. civarında yükselildiğinde bir şey daha diyor. Yavrum diyor. Buraya uygun farklı bir taş getir ki insanlar hangi köşeden tavafa başlayacaklarını bilsinler. Diğer köşelerden farklı olsun. O böyle tarif ettiği için İsmail Aleyhisselam farklı renkte farklı görünüşte bir taş arıyor. O taş, bu taş, şu taş hiçbirisini gözü tutmuyor. O yamaçlardaki taşlar da genellikle birbirine benziyor. Oradaki diğerlerinden farklı olmalı ki belirgin olsun. Sonunda bulabildiği, kanaat getirebildiği bir taşı getiriyor. Biraz da çaresiz biraz da içi bu konuda razı değil, rahat da değil. Ama geldiğindeki gördüğü manzara nedir? Babasının şuraya taş koyalım demişti ya, o yerde çok farklı bir taş var. Babasına soruyor, baba taş nereden geldi diyor. Cibril getirdi diyor. Cibril aleyhisselam devreye giriyor. Bu taş buraya konacak diyor. O taş onun için. Bu taş nedir? Hacer-i Lesvet'tir. Bu taşın cennet taşlarından olduğu rivayeti vardır. Ebu Kubeys'e tevdi edildiği, günü gelince de Cibril Aleyhisselam tarafından İbrahim Aleyhisselam'a verildiğidir. Yine bu taşın ilk yıllarda billuri beyaz olduğu zamanla Kabe çevresinde işlenen hatalar ve günahlar sebebiyle giderek karardığı Peygamber efendimizden tarafından bildiriliyor. Böylece orada ne vardır? Artık Hac-ı Esved vardır ve köşeler örülmeye devam ediyor. O iskele hep yardım etmeye devam ediyor. İskele hemen Kabe'nin yanında kalmıştır. İbrahim Aleyhisselam işi bittiğinde. Kabe'den ayrı Kabe dostu olarak Kabe'ye arkadaşlık etmeye de devam etmiştir. Bir şeyle daha İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izleriyle birlikte. Ayak izlerinin çok belirgin olduğunu yine Abdullah İbn Mesud anlatır. Ayak izleri çok belirgindi. İbrahim Aleyhisselam'ın ayak parmaklarını bir, bir sayabiliyorduk bile diyor. Ama insanlar geldi el sürdü gitti el sürdü geldi. Şimdikiler gibi aynı demek ki huy değişmiyor. Geldi el sürdü gitti el sürdü diyor. O parmak izleri artık kayboldu diyor. Yok diyor. Derinleşti kayboldu diyor. Şimdi en az bir 10 santim daha derinleşmiştir. Yani 10 santim derinlik karda ayak aya izine benziyor şimdi. Kaya gömülmüş ayak izini şeklinde Halen o kaya da duruyor, ayak izleri de duruyor. Abdullah İbni Mesud'un bu rivayetini destekleyen bir başka rivayet daha var. Ravilerin şartlarını taşımıyor ama bu rivayet çok güçlü bir rivayet. Ravilerin kendine ait şartları var. Yani ben onu söyleyeyim. O şartlarda değil ama güçlü bir rivayet. Bu rivayet kim ait bir rivayet? Ebu Talip'e ait bir rivayet. Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip'e ait bir rivayet. Ebu Talib iyi bir şairdir. Daha önce de söyledim bunu. Güçlü bir şairdir. Dilini iyi kullanır. Kaside-i baiye diye uzunca bir kasidesi var. Bu kasidenin içerisinde şöyle bir bölüm de var. Üzerinde İbrahim'in ayak izleri var. Tazecik basmışçasına. Parmak izleri Hepten sayıdırcasına diyor. Dolayısıyla o da parmak izlerinin saydığını taze basmış gibi o izin orada kaybolmadan durduğunu Cenab-ı Allah'ın onun sonraki nesillere bir mucize olarak görmelerini arzu ettiğini anla, hissediyoruz ve böyle beklemiştir. Dediğim gibi bu Kabe'nin yanındaydı taş. Kapının biraz hemen devamındaydı. Bir iki metre ilerisinde duvarın dibindeydi bugünkü bulunduğu yerin önündeydi yani duvarın yanındaydı ama biliyorsunuz makamı İbrahim'in arkasında namaz kılmak en eftal yerlerdendir bu yüzden dolayı orada namaz kılan insanlar tavafa sıkıştırmaya başlıyorlar zorlamaya başlıyorlar Ömer radıyallahu an ise makamı İbrahim'i bundan dolayı bugünkü yerine geriye çekmiştir ki tavafa sıkıştırmasın diye Şimdi tavafı gene sıkıştırmaya başladı. İnsanların demek ki şu da değil, insanlar büyüyor, çoğalıyor ama taşı geriye çekmektense herhalde şu anda insanların şuurunu yerine oturtmakta fayda var. Çünkü biraz daha geriye çeksen bu sefer zamanla orayı da sıkıştıracak. Şimdi bile sıkıştırır, şimdi bile çare olmaz. Ama insanların belli bir şuura ulaşması lazım. İnsanlara diyorsunuz bak fazilet güzel bir şeydir ama insanlara eza vererek namaz kılmanız güzel bir şey değildir. Yani git yoluna der gibi dinlemiyor bile zaten. Üstelik e, izdihamlı yer olduğu için bir iki kişi namaz kılıyorsa yedi sekiz kişi onu koruyor. Bu sefer ne oluyor? Kocaman bir halka oluyor. Yani bir kişinin yaptığı iki kişinin yaptığının birkaç katı engelleme meydana gelmiş oluyor. Halen sıkıntı olmaya devam ediyor. El sürme de devam etmiş, sonunda şimdiki ne? Ona fanus geçirmişler baş, başına. Dolayısıyla fanusun cam fanusun içerisinde görebiliyorsun İbrahim aleyhisselam bu iskelesinin de ayak izlerini de. Tabii millet şimdi ayak izlerini el süremiyor, onu kaplayan fanusa el sürüyor. Ya yani altın kaplamalı yere el sürüyor. El sürme devam ediyor efendim. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın makamı İbrahim diye anılan ekseri ilim ehlenti olarak bu iskeledir ve burasıdır. Böylece Kabe inşa ediliyor. Ondan sonra da biliyorsunuz Cenab-ı Allah'ın emriyle İbrahim Aleyhisselam bütün insanlığı hacca davet ediyor, hacca davet ediyor. Hac suresinin 27. ayet-i kerimesinde ölü de var tabi ayet-i ne diyor ve evzin fin nasebil haccı insanlığa bütün hacci ilan et ye'tuke ister yaya olarak gelsinler yollara düşüp gelsinler ve ala kulli damirin ye'tine min kulli feccin amik sahraların derinliklerinden sahraların derinliklerinden İster yaya, ister yorgun develer üzerinde, tamir ödeme yolların yorduğu develer için kullanılır, gelsinler diyor. Yolların yorduğu develer, yorgun ayaklar, yıllar yılı asırlar asır asırı oraya insan taşıdı. Artık onlar yok, artık uçaklar süzülerek geliyor, arabalar kayarak geliyor ama o manzaranın tokluğunu da o veriyor. Unutulmadı, tabi bunu anlatırken aklıma de hatıra geliyor. Onla nok noktalayalım yani şey olarak. İnşallah bu devreden sonra eee e, de hac'ın çeşitlerini şunu bunu paylaşırız. Yıllar yılı Peygamber Efendimizden sonra tabii hac daha canlanıyor. Yıllar Hazreti Ömer'in yılları. Haç mevsime geldi miydi Hazreti Ömer zaman zaman gece serinlikleri sahralarda güzel olur. Medine'den gecenin karanlığında ayrılıyor. Medine çevresinde geziyor. Hem gelip giden kervanlar sağlık, sıhhat içinde gelip gidiyorlar. Sahraların bu derece sıcak olduğu ülkelerde yolculuklar gece yapılır. Onun için Hazreti Ömer de gecelerini dışarılarda tur atıyor. Gelip kervanlar Medine yakınlarından nereye doğru uzanıp gidiyorlar? Çok defa Kabe'ye doğru uzanıp gidiyorlar. Dönüşte de Medine'ye uğruyorlar genellikle ama uygulamayı o şekilde yapıyorlar. Yine yanında adamlarıyla beraber çevrede gecenin yıldızları içerisinde çıngırak sesleri, uzaktan insan konuşmaları, uzaktan sesler de gecenin sessizliğini çok güzel gelir. Kervanlar geliyor, kervanlar geçiyor. Ömer hem ne var, ne yok, nası, nasıllar, keyifleri yerinde mi? İnsanın ses tonu bile badanını belli eder. Ömer aleyhisselam, sor onlara diyor. Yanındaki adama daha gelen sor onlara diyor. Nereden geliyorlar diyor. Selamlaşmadan sonra nereden geliyorsunuz diyor soruyor. Kâfirenin derinlikleri içerisinden cevap geliyor. Minel feccil amik diyor. Sahraların derinliklerinden demek. Neden öyle diyor? Bu ayet yüzünden. <gülüyor> yani <gülüyor> ayet-i kerimeyi tekrar okuyorum. Ve eddin fi'n-nasi bil hacci yatuka rijalan ve ala kulli tamirin yetina min kulli fecc'in ama hakikaten sahraların derinliklerinden kufe tarafından geliyorlar sahraların derinliklerinden ifade ve üstüp hazreti ömeri duraklatıyor bir kelime minel fecc'in amiq yine de seslenmiyor sor diyor nereye gidiyorlar cevap geliyor şeyin içerisinden sen sor yetene ilel beyti latie diye beyti latie nereden Kabe'nin adı ben haline kafiyeli bir ifade ve Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bir ifade. İki kelime. Hz. Ömer yanındaki seslen dedi ne diyor. İşlerinde alim var diyor. Arkasından sorular birbirini takip ediyor. Kur'an'da en öz ayet hangisidir? En muhkem ayet hangisidir? En çok insanı titreten, ürperten ayet hangisidir? Cevaplar geliyor. En çok ümit veren ayet hangisidir? Karandığın içerisinden her bir soruya üst üste cevap geliyor ve sonunda durup duramıyor artık kendisi bağırıyor sizin içinizde Abdullah Efendi Mesut mu var diyor. <gülüyor> Sahraların içindekiler cevap veriyorlar evet o var diyor. <gülüyor> son, son derece onun kervanı da geliyor onun arkadaşları da geliyor onlar da Kabe'ye doğru yor alıyorlar. Bunu şunun için söyledim evet nida ediliyor sahraların derinliklerinden nice insanlar çıkıp geliyor Kabe'ye doğru yol alıyorlar evet yol alıyorlar ve nice hatıralarla beraber geliyorlar nice hatıralarla beraber gerisin geri dönüyorlar İnşallah o hatıraların olduğu o hatıraların yaşandığı o ibadet şekline gireceğiz ve nasip olursa inşallah onları paylaşacağız şimdi o kervanlar yok ama hem güzel hatıraları var hem o beytullah hala var Hala o Arafat var, hala Mina var, hala Müzdelife var. İnşallah güzelliğini ve güzel duyguları da koruyarak var olur. O belde yalnız kalmadı, o belde de insanlar oldu. İsmail yalnız kalmadı, Hacer yalnız kalmadı. Sonraki yıllarda da o belge aç ve susuz kalmadı. O zemzemde hala hem gönülleri sulamaya, hem insanın bağrını ciğerini sulamaya devam edip duruyor. Cenab-ı Allah da nasıl önceki ümmetlerde İbrahim aleyhisselamın daveti üzerine haccı daveti olduğu gibi yani Efendimiz'e de hac velillahi alennâsi hccul beyti men istatâ ileyhi sebile yol bulan insanlar için, imkanlı fırsat bulan insanlar için bu ümmetin üzerinde de hac farş kılınıyor ve bu ümmette artık sahralar aşarak bazen denizler aşarak bazen göklerden dolaşarak ne yapıyor? Kabe'ye ilmiye, Beytullah'a varmaya devam ediyorlar. Peygamber Efendimizin bir hadisini e, söyleyelim. Bir kere şunu bir biliyorsunuz. Dünyel İslam ala 5'in beş şey üzerine İslam inşa edilmiştir. Bu var. Bir tanesi bu beş şey nedir? Hac. Ama men hacce lillahi felem yarfis velem yasuk bir insan hac ederse. Şehadi söz ve davranışlarda bulunmazsa Allah'a isyan ifadeten hiçbir şeyi sergilemeden Allah'a müteatker olarak haccını yerine getirirse raca kendi diyarına döner ke yaumin veledatu ummuhu onu doğurmuşçasına yeni doğurmuşçasına o berraklıkla o temizlikle o nezahetle diyarına döner diyor. Bu hadis mutefakun aleyh hadistir. Yani hem Buhari'de hem Müslim'de yer alan bir hadistir. Yine bir başka müttefakun aleyh olan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz el-haccü'l-mebrûr yani Cenab-ı Allah katında kabul edilmiş olan hac leyselahu cüzâun onun başka bir karşılığı yoktur illel cennet karşılığı ancak cennettir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar bizim için yeterli netice itibariyle. İnşallah oraya doğru uzanacağız o bilgileri birlikte paylaşacağız ben noktaladım burada çünkü haccın seyrinin içerisine girince dallarım budaklarım gidecek İnşallah haftaya hac etmeye başlarız i̇nşallah unut unutmayalım bir maket de getirilmişti inşallah diğer tarafa ben söyleyeyim buraya da getirsin veya benim oraya getirsin oradan buraya taşırız onun üzerinde izah ederek bilgileri paylaşırız. Tamam. soruları alabiliriz. Evet. Sorun bir sözleri. Evet. Çok önemli değil belki ama aklıma takılmıştır. Sohbeti dinlemiştir. Hazreti İbrahim'e İsmail Aleyhisselam için bu bahsedilmek üzere indirilen kurşun eee Hazreti Habil'in Fekat olduğuna dair Vallahi hala millet oradan oraya şey kuruyor. Yani böyle bir elimizde şey yok. Aynen. Ama doğrusu şu. Yani Habil kurbanını takdim ettiği zaman en en güzelini seçmiş hayvanını. Bu insanın samimiyetini gösteriyor. Bu o yıllarda yani kurban nasıl kesip de fakirlere dağıtamıyorsun? Fakir yok. Dünyada yiyecek yok. Fakir yok. Dolayısıyla ne oluyor? Şu a gelerek alıyor. O mu geri getirdi? Cenab-ı Allah ona da kadir, ömrüne de kadir. Allahu alem. Yani, gidemiyoruz. Evet. <gülüyor> Nikahlanan bir hanımın eğer dilese mehrini almadan kocasına yakınlaşmama hakkına sahip midir? Yani eee Öyle evine gitme hakkına bile sahiptir. Yani nikah yani mehrimi teslim alırsam evine gelirim deme hakkına sahiptir. Evet. Ama şimdi basit şeylerden kavga edenler böyle bir şey söylerse hanımın gerçekten hakkı var ve bu insan hakkını kullanıyor gözüyle bakar mı? Yoksa bütün zemberekleri yıkar mı? Bu ayrı bir konu. Ama sorun böyle bir hakkı hakkına sahip midir? Evet sahiptir. Bir şey daha diyeyim, laf aramızda hanımlar duymasın hanımlara çok şey öğretmeye gelmiyor, bilersiniz. Bugün akıllı telefonlara yüklenen Kur'an-ı Kerimler, telefon hiçbir zaman akıllı olmaz. Musraf olarak kabul edilir mi? Musaf olarak kabul edilmez. Yani onun dijital ortamı ayrı bir şeydir, yazı ortamı ayrı bir şeydir. Musraf olarak kabul etmez. Bunlar ekranda açık için hayırlı biri, ekrana dokunup ait sayfa seçimi yapabilir mi? Yani bizzat ayetin üzerine el konarak hareket ettirilmesine çok uygun bulamıyorum. Yine dedim ya soruların bir moda haftası var. Bu hafta bu herhalde benim karşılaştığım 10. soru. Aynı üstü. Hatta telefonu göstererek hocam böyle böyle olabilir mi diye, diye de sordu. Bu o sorunun bizzat ayetin üzerine konularak ama yine de yok da diyemiyoruz. Yazılı olan şey ayrıdır, kendisi ayrıdır. Ekranın varlığı ayrı bir şeydir. Yani böyle bir insan yapsa bu haramdır ifadesini kullanabilir miyiz? Bunu zor kullanırız. yani kullan Ama mümkün mertebe yapmamasını yine tavsiye ederiz. Şimdi tabi umreye giden kardeşimiz tavsiye istiyor ama tekrar tavsiyem şu olsun şey olarak 5-6 diye de sıral <gülüyor> sıralamış. İnşallah birinci tavsiyem keşke umreyi, umreyi yapar, nasıl diye tarif ederdik onu dinledikten sonra gitseydiniz. <gülüyor> İkincisi bakınız gitmeden evvel bir okuyunuz ne yapacağınızı biliniz. İkincisi bazen kuru duygusallıklara kapılıyoruz. Yani kuru duygusallık deyince varıyor bir kardeşimiz ben buradan yeterlikli elektrikle alamam Bu elektrik almadan bir şey anlamıyorum zaten yani elektrik alma deyince içindeki duyguyla yan yana geliyorsa Kabe'yi gördüğüne bu şey diye Bir başkası bu soruna cevap veremez. Bu soruna sen kendin cevap vereceksin. Niye ben yeteri kadar şey, niye yeteri, o aşkı, iştiyaka şunu duymadım diye kendin cevap vereceksin ama bu nevi şeyler gitmeyen, Beytullah'ın yanına varıyorsunuz, Kabe'ye varıyorsunuz, küblegahımıza varıyorsunuz. Bu şuuru aynı da unutmayınız, kaybetmeyiniz ve bilgilerinizle bir duygularınızı ve ibadetiniz sahih şekliyle yoğurunuz. Doğru olan budur. Cenab-ı Allah inşallah hayırıyla gitmeyi, gelmeyi nasip, nasip eylesin. Ee, i̇lminizle, imanınızla duygunuzu iç içe yoğuran insanlardan oluruz. Namaz konusunu işlerken sevil secdesini ve namazların cem olayını ayrıntılı bir şekilde işlemedik. Sevil secdesini e, işledik de cem olayı hakkında bir soru vardı. Daha geniş cevap vereyim diye. Yani sevil secdesinde ee, ne kaldı veya zihninde ne varsa şunu işlemedik veya şuna cevap vermedik derseniz söylerim. Ama seyir secdesini işlediğimizi hatırlıyorum. Cem olayına daha genişçe aktarayım diye işlemedim. Hatta o tip soruları ben cebime korum. Cebimde birkaç kere elime geldi ama sonradan gündeme getirmek yine doğru diye bu sefer düşünmeye başlıyorsunuz. Şunu diyeyim. İlk önce şuradan başlayın. Bunu bastırarak söylüyorum. <gülüyor> söylüyorum. Hanefi mezhebinde Arafat'la Müzdelife'nin dışında, Arafa günü Arafatta o gece Müzdelife'deki Cem hadisenin dışında namazlarının cemi yoktur. Tamam? Bunu bir unutmayınız. İki, aynı şehir içinde, şehirde ise seferiye yolculuğa çıkmadan Cem hadisesi fırtınalar yoksa, damlar uçmuyorsa, sel ortalığı götürmüyorsa hiçbir mezhepte de yoktur anlaşıldı şehir içerisinde Cem ben Esenyurt'tan bilmem şuradan Kartal'a gidiyorum bilmem nereye gidiyorum namazları cem ediyorum geçen postanedeki bir memura bile diyor ki ben birisinden cem öğrendim diyor namazı yetiştirmeyince artık öyle yapıyorum şimdi neyinler nerede millet maşallah veren de verende bizim bilmediğimiz herhalde gizli kitaplar var yani kitapların bile bilmediği şeyleri biliyorlar bir şey diyen bu da yoktur Tamam. İmam Şafii başkese peygamber efendimiz sefer sırasında namazı cem etti şeyle Şafii mezhebinde ben diğerlerine şey Şafii mezhebinde yolculuk sırasında cem vardır. Ama bir şeyde Hanefilerde yoktur. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Ki ne olursa ol. Vaktinde kılınan namaz bütün imamlara göre geçerlidir. Bu gerçeği unutmayınız. Ve Cenab-ı Allah'ın اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namazlar vakitlere bağlı olarak insanlara farz kılınmıştır. Emri celilini de unutmayınız. Bütün bunları asla zorlaştırıcı birisi olmak istemem. Ama ihtiyatlı olunmasına arzu eden birisi olmayı isterim. Zorluk ve kolaylık kavramını gevşetirseniz çok manaları gelir. Takıldım, latif ettim burada. Yerinden kalkmak bile adama zor gelir. Namazı kılmak kaç tane nefse zor geliyor? Nefsimize zor geliyor. Namazı kılmayalım. Dinde zorlama yoktur diyelim o zaman. Ama o namaz kaç tane uyuşuk bedeni canlandırıyor? O açısından kaç tane yorgun bedeni dinlendiriyor? Ve benzeri. Yani Cenab-ı Allah'ın muradını iyi anlayalım, iyi değerlendirelim. Gersin geri. Ama yani Ebu Hanife Rahim Allah böyle karar veriyor. Bir de o yani, seferdeki Cem rivayetinde şöyle bir rivayet var. Cemet dair rivayet var. Sahih yani. Bunu evvela unutmayın. Onu unutmayınız da. Yani imam Şerif Hazretlerinin hakkını yemeyelim. Ama e, şöyle bir rivayet var. bir, bir Rabi'nin birisi şöyle anlatıyor. Yolculuk sırasında hızlı hareket halindeydik diyor. Aceleydik diyor. Bir yerde konakladık diyor. İki namazı birlikte tek molada kılarak yola devam ettik diyor. Bu şöyle bir anlayış getiriyor hemen. Acaba diyor şöyle bir konaklama olabilir mi? Ne olur? Öğlenin son vaktine doğru bir mola verirsin. Hazırlıklarını yaparsın, abdestini alırsın, namazını kılarsın, ikindi girer ikindiyi de kılarsın, kalkar yola devam edersin. Şeklen Cem gibi görülür. Birisi vaktin sonundadır, öbürü vaktin başındadır. Tek molada iki namazı kılmışındır yola devam etmişindir. Buna Şekli Cem diyor. Cem Suri deniyor bu muhtemeldir diyor muhtemeller delil olmaz diyor arkasından ama tekrar gerisin geri dönerek bu bir İslam'ın genel prensiplerine muhaleftir diyor. muhaleftir esasen şu, şu demek bir namazı vaktinden öne aldığınızı düşününüz yani ikindi namazını ikindi vaktinde kılmıyorsunuz ne zaman kılıyorsunuz Öyle vaktinde kılıyorsunuz yani size daha farz olmadan kılıyorsunuz bu İslam'ın bütün ana prensipleriyle terstir bu olamaz mı? Olur. Ne zaman olur? Allah emretmesi olur. Çünkü koyduğu nizamı onun değiştirme hakkı var. Bir, onun yetki verdiği Resulullah'ın değiştirme <gülüyor> hakkı var. Bu iştihatla asla olmaz. Ne olur? O rivayet Allah'ın emrettiği sayet. Hayır Resulullah öğrettiyse sünnet bize çok güçlü gelmelidir. Bununla ilgili gelen rivayetler ahad denilen rivayetler silsilesindendir. Arafat'taki kadar güçlü değildir. Müzdelife'deki binlerce insanın yaşadığı gibi güçlü değildir. Dolayısıyla Ebu Hanife diyor ki ben önceden bir namazı farz olmadan kılacağım. Ya o namazda cem yoksa ya ikindi gelip de üzerime yazılır da üzerimde o şekilde kalırsa. Bu endişeyi taşırım. İnsanları böyle bir hataya sürükle sürüklemekten Allah'a korkarım ve ben bunu söyleyemem diyor. Dediği budur. Ama bütün imamlara göre ittifakla vaktinde kılınan namaz geçerlidir. Bunu söylemeyi arzu ederim diyor. Hatta biliyorsunuz Arafat'taki için bile bu ana prensibe muhalif olduğu için şartlar getiriyor. Şu şu şartlar. Allah Resulü nasıl yaptıysa o çerçeveyi çiziyor. O endişeden dolayı. Onun için bu nevi şeylerde ihtiyat yolunu tercih ediniz. <gülüyor> namazları vaktinde kılmayı da seçiniz. Doğru olan budur. Çok zor zora düştük. Çok dara düştük. Çok sıkıntıya düştük. O zaman tehir bırakmak, öne alarak cem etmekten sonra cem etmek daha doğrudur. Eğer cem, İmam Şafii Hazretleri'nin dediği gibi gerçekten varsa, namaz iki türlü de olur. Cem varsa eda olur, sıkıntı olmaz. Cem yoksa da üzerine yazılmış bir namazı kaza etmiş olursun. Üzerinde kalmaz. Öbür türlü olursa üzerinde kalma ihtimali var. Anla, an, anlaşıldı? Çok öğlen vaktinde, öğlen ikindi değil de ikindir vaktinde, vaktinde öğle ikindi şeklinde. Dolayısıyla böyle olunca o namaz <gülüyor> ya edaen, ya kadaen olur. Ama öbür türlüsü çok tehlikelidir. Bundan korkuyorum, bundan çekiniyorum diyor. Anlaşıldı. İlk önce bir ilim ehlinin ne dediğini anlayalım sonra. Bu o kadar yaygınlaştırıldı ki ülkemizde. Aksi düşünülemez bile. Yani biz çağın gerisinde kaldık. O geri neydi neydi? Er Necip Fazıl merhum At yarışını çok sever, çok düşkünüdür, onunla misafir verir. Bir at zorla yola çıktı diyor, yarış seyrediyordum diyor. Bir oraya gidiyor at, bir buraya gidiyor. Millet yolun yarısını geçti diyor, bu atı hala doğrultup da koşturmaya çalışıyor. Sonunda at koştu diyor. Öbürleri diyor, öbür yarada, bu yarı da. Öbür atlar geldi diyor, bunu diyen son bitiş çizgisine yakın bu at öbürle hepsinin önünde gidiyor diyor. Şimdi sizce bu at diyor, yani ilerici de öbür atlar mı gerici ifadesine kullanıyor. Arkasından şiirinde de var? Bazen geriden gelen yüz bin devir ileride diyor. Şimdi onlara göre biz geri çağlarda yaşıyoruz, ee, çağ dışında yaşıyoruz. Bir türlü uyum sağlayamıyoruz ama biz anlatalım, kararları siz verin. Ben o kadar müştehit değilim. Buyurun. Doğru, do, doğru olan e, kaza etmeniz. Doğru olan kaza etmeniz. Pratik. Çünkü yani esasen şöyle, daha önce de söyledim. E, şirketlerin namazı ciddiye alarak mola programlarını buna göre ayarlamaları, canları isteyince e, çok şey yapıyorlar. Antalya'dan çıkıldı. Saat kaçta mola uygundur? Yemek milletin karnı nerede acıkır? Şurada acıkır. Oralara tesis yapıyorlar, yaptırıyorlar, anlaşıyorlar. Doğru. Bir de bizim namazı düşünün ya. Yemek atlatsan da olur. Günde bir sürü yiyorsun. Yiyin yiyin ne oluyor? Genel ağa Dolayısıyla onu düşündüğün kadar bir de bizim namazı düşünün. Onu da düşünerek yapsınlar, etsinler gitsinler. Programlarını ona göre koysunlar, ona göre yatsınlar. İlle tek noktada olacak değil. Birkaç noktada istirahat noktası olabilsin. Gerekince onda gerekirse onda orada dursun. Tamam. Hocam İbrahim Aleyhisselam'ın Buyur. Buyur. Koçun. bir Evet. Koç boynuzların kurban koçu boynuzlarının duvar asıl olduğunu ben de hatırlıyorum. Evet. Vallahi halen yani gönül onu kaybetmek istemiyor. Şimdi, şimdi de evin işlerini asıyorlar başka geyik boyunuzlarını. Evet. Zemzem bir araya toplan dağılma demek dediğin Doğru. Efendimiz Hazreti ile ilgili Allah ona rahmet etsen, eğer dua etmeseydi böyle davranır mı diye, diye söylediklerine bakarsak dur olarak anlaşılmıyor mu? Hayır hayır değil. Yani oradan yani bir ara dağılma toplan bir arada dur manasını anlaşıyor Öyledir zemzem durmanızın. Cenazeleri gömerken üst üste koymak uygun mu? Üst üste koymak derken yani şu kastedi herhalde yani bir kabir açılıyor daha sonra e, tamamen birinci cenaze kemik olmuşsa ya kaybolmuşsa şey olarak o zaman aynı yere gömebilir mi? Başka insan gömülebilir mi? Zaruret halinde buna e, yer imkanlığı, darlığı varsa cevaz veriliyor. Eğer e, yer imkanı bolsa ki günümüzde giderek darlaşıyor İstanbul'u düşünün e, haliyle. E, dolayısıyla buna cevap e, veriliyor. E, yer imkanı bol ve rahat ise köylerde olduğu gibi bu doğru değildir. Yani her insanın kabrinin devam etmesi daha güzeldir. Ölen insana da hürmet manası taşın. Ama bunu Kabe'de, Mekke'de nasıl uygularsınız? Mekke'de üst üste koyuyorlar da, şey üst üste değil, Rafranza gibi ranza gibi iki tarafları sadece yerleştiriyorlar orası dolunca o kabri bütünüyle kapatıyorlar başka bir bölüme geçiyorlar ranza gibi gidiyor orada beş on tane üst üste oluyor evet sünnet ve nafile namazlarda seyir seyircesi yapılır mı hem de nasıl yapılır tabi yani yani hangi namazda olursa olsun hata etmişseniz bu seyir seyircilik bir hata ise evet yapılır Kabe'de Kabe'ye bakarak namaz kılı, kılabilir miyiz? Sorunuzun cevabı evet bakarak kılabilirsiniz şeklindedir. Ama sorunuz şöyle olsaydı Kabe'de sadece Kabe'ye bakarak mı namaz kılınır? Çünkü bu da işlendi. Hayır. Yani eftal olan orada da insanın secde yerine bakmasıdır. Ama gönül arzu ediyor Kabe'ye bakabilirsiniz. Gözü sağda solda gezdirmek mekruhtur. Sabit bir noktaya bakmak mekruh değildir. Yani secdeye bakmak eftaldir ama ben secdeye bakmıyorum da Alışmışım. Daha uzak bir yere bakıyorum ama sabitim. Bu mekruh e, değildir yani böyle yapmak. Yani secde yerine bakmamak mekruh değildir. Gözü gezdirmek mekruhtur. Evvela onu bir tespit edelim. En eftal neresidir? Secde yeridir. Bu ayrı. de olunca Kabe'ye bakmak gönlü hoş geliyor. İnsana da huşu verir. Bu güzel. Ama bulunduğunuz yer iyi bir yer değilse, önünüzden gelip geçen bolsa, şursa, zihniniz meşgul edecekse orada da önünüze bakmalısınız. Dolayısıyla sorunuzun cevabını ve ihtimaline göre onun için verdim. Bunu biraz da şunun için söylüyorum. Rahmetli Timurtaş Hoca, e, o diyordu Kabe'de olan insan başka yere bakamaz diyordu. Kabe'ye bakacak çünkü bütün Müslümanların yüzü orada tecelli ediyor diye hatırlıyorum. acaba yani bana dinletmişlerdi. ne dersin diye. E, Kabe'de başka yere, Türkiye'de ne yapıyorsun uzak illerde Kabe'nin cihetine dönerek namaz kılıyorsun. Kabe'nin farkı nedir? Orada cihete dönemezsin. Orada Kabe'nin kendine döneceksin. Kendine dönmek ayrıdır. Bakmak ayrı bir meseledir. Tamam? Arada o fark vardır. Hı. Yemek yerken yemekten böcek tarzı bir şey çıktı. Şimdi neyse yemek vakti değil. Yolda son sonradan ya da sonradan girdi. Ne yapmalıyız? Baklarım... <gülüyor> <gülüyor> <Doktor> <gülüyor> olsaydı cevabımız vardı da. Şimdi şöyle yani böcek türü şeyler kanlı şeylerle aynı tutulmazlar. Bu bir tabi tabii maddi imkana da bağlı. insanın duygusuna da bağlı bağlı hadiseler. Bu yemek yenir mi yenmez mi diye böceği attıktan sonra işte böceği kaşıkla çevresini aldınız attınız. Yenir mi yenmez mi diye sorsanız her cevap yenir. Tamam. Sinekle ilgili olarak dedi var peygamber efendimiz yani böyle bir şeyi israf etmeyiniz manasında sineğin öbür kanadını da batırdıktan sonra çıkarıp batınız diyor. Yani bir kanadı değmişse genellikle bir kanadı yapışır öyle olur öbür kanadı da çırpınır. Ee, efendimiz öbür kanadını da yemeğe batırın sonra çıkarıp atın diyor. Ee, bu çok garipsenmiş ilk önce sonradan çok doğru olduğu da görülmüştür birisi mikrop taşı öbürü panzeri zehirine taşıyan bir yapısı varmış. Bir bu konuda ciddi bir araştırma ve ciddi bir ilmi fıkhi bir tıbbi bir makale yayınlandı. Öyle olması gerekiyor diye. Evet. Sehir seyircisini gerektiren durumlar yani bu seyir secdesini anlatayım herhalde. Bu seyir secdesini biz anlatmadık mı Ben ne merak etmeye başladım. <gülüyor> Sevdesin gerektiren durumlar. Yani namaz nasıl üçüncü rekat mı dördüncü rekat mı ben hep bunları söyledim hatırlıyorum. Unutursak bu vesih sahiden gelirse seyir secdesi olur mu? Olur. Ne dedik? Üç mü dört mü diye merak ediyorum. Tamam. Zihnimde karışık. Ne dedik? Kendimizi kendimizi Net olanı alırız, çekeriz dedik. İşte şöyle diyelim netleştirelim daha. Üç mü dört mü? Bilemiyorum. Bunun manası nedir? Esasen bu rekat ya üçüncü ya dördüncü diye şey yapıyorum. Yani ben iki rekat kıldım üçüncüye kalktım. Bu kesin. Acaba dördüncü mü? O da olabilir mi? Bu ihtimal. O zaman kendimi kesin olan da üçüncü kabul ediyorum. Üzerine bir rekat daha ilave ediyorum. Sonra da seyirleyicisi yapıyorum. Tamam mı? böyle yapıyorum anlaşıldı devam ediyorum seyir secdesi yine söyledim neyde gerekir bir farzın tehirinde vacibin terkinde veya tehirinde seyir secdesi gerekir tamam nokta seyir secdesi nasıl yapılır onu da hatırlıyorum ben anlattığımı sağa selam verir sonra secdelerini yapar oturur tahiyyette şehit okur hepsini bitirir yeniden selam verir hatta kaynaklarda şöyle bir şey var dedim. İmam cemaate namaz kıldırıyorsa sağ selam verir, seyircisine gider. Tamam, seyircilerine yaptı. Böyle selam verir. Kişi yalnız başına olunca sağa da sola yani da selam vererek yapabilir. Bu tek olan kişi ke sanki buradan şöyle bir şey anlaşılıyor. <gülüyor> İmamla olan sadece sağ selam verir kişi tek kılacağı zaman sağa sola selam verip de sehiv secdesini yapar. Hayır böyle değildir. İhtiyata uygun olan şudur. İmam da sağ tarafa selam vererek sehiv secdesi yapmalıdır. Cemaat de sadece sağa selam vererek sehiv secdesini yapmalıdır. İmamın yalnız sol tarafa da vererek sehiv yapması hatalıdır. Neden hatalıdır? Cemaatten kalkıp yürüyen bile olabilir. Tek kişi yaparken böyle bir şey ihtimal olmadığı için tek kişi sola verdikten sonra da yapabilir şeklindedir. Anlaşıldı. Yoksa tek kişi için de ihtiyata uygun olan ve daha doğru olan tek kişinin de sağ selam vererek sev secdelerini yapmasıdır. Sevde ise aynı diğer iki secde önceki secdeler gibidir. Onlara gidersin, oturursun, baştan itibaren tahiyyata, teşehhüdü, Allahuma salli, Allahuma barik ve arkasını okursun. Şafii kardeşlerimizin daha önce ne yaptı? selam vermeden önce sev secdeye gittiğini söylemiştik. Anlaşıldı? Ayrıca şafiilerde bir şey daha hatırlatayım. Şafiilerde e, salavat da farzdır biliyorsunuz. Bilirsiniz. Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirme farzdır. O namazın farzlarındandır. Anlaşıldı? Tamam. Geçen hafta değerli taşların zekatının olmadığını söylemiştiniz. Elmas vesaire ziynet. Hem de e, ücret olarak da altından daha yüksek biraz daha açıklar mısınız? Elmas biriktirmeye başlamayacağınız değil mi? <gülüyor> Şöyle diyeyim. Bakınız altınla bunlar arasında fark var. Evet daha değerli, daha kıymetli şu olabilir ama bunların heba olma ihtimali de daha yüksek. Yani altın elseniz de, büyüseniz de, penseyle kesseniz de, birisi o kırsa da, eritse de bahne haline getirse altın değeri vardır. Ve mutlaka işlem, ermez kırıldı mı bitti. Orada gitti. İnciyi kırdınız gitti. Ve bu nevi taş cinsi ve benzeri şeylerden genel prensip olarak yani altın gibi eritilemeyen, kalıplara dökülmeyen, yeni şekillerde istifade edilmeyen şeylerde e, genellikle adını da söyleyerek de var olduğu için hastanımızda taş cinslerinde zekat yoktur. Anlaşıldı? zengin, fakir demek değildir. Yani şey olarak zekat olması için e, ileriye yönelik bu nevi kabiliyetleri de bünyesinde taşıması lazım. Ticaret. Bu zekatın inceliklerinden biraz Ticaretini da. Ticaret. Ticaretini yapan ticaret açısından zekat verir. Ticaret. Evet. Kendini asan birisinin ahirette cezası nasıldır? Bir de hep kendisini asarak devam eder mi? Öyle söylentiler var. Ahirette de kendini asar dururmuş. Öyle mi? Şimdi bunu bilmiyoruz. Ahirete gidince göreceğiz. Yani öyle oradan başlayalım. Yani ahirete o or hakkında fikir yürütmek bize düşmez. Ancak bize nasıl gelirse eğer düşer. Elbette bir insanın intihar etmesi kendini asarak da olsa, başka türlü de olsa, köprüden de atsa, manzaralı bir yerde olsa attığı manzarasız yerde olsa caiz değildir, doğru değildir. Bu bir gerçek. Ama o insan hangi duygular içerisinde intihar ediyor? Bunu da Cenab-ı Allah biliyor. Bu hususta çok fazla yine gitmek işte ölene, ölen insanın ailesine yüklenmek şu bu da doğru. Teselli için de uydurma doğru değildir. Aksi için de doğru değildir. İnsan nasıl bir buhran yaşadı? Hangi sıkıntıları çekti? Haşa hayata isyandan mı? Allah'a isyandan mı? Öyle mi yaptı? Kaldıramadığı bir şey mi var? Veyahut da dengeyi mi kaybetti? Bütün bunları biz bilmiyoruz bilmiyorsak Cenab-ı Allah'a bırakalım. Nedir? Hüküm nedir? İnsanın intiharı caiz değildir. İnsan dayanmalı. Mukavmet etmeli. Aciler içerisine kıvranın bir sahabi. Sahabi ne diyor? Eğer ölüm temennisini Allah Resulü yasaklamasaydı temenni ederdim dayanamıyorum sancılara diyor. Dayanamıyorum diyor yani şey olarak. Ama da da onu dayanmak bile insana rızası, bu duyguya dayanmak bile insana ecir kazandırır. Haliyle. Evet, biz dayanacağız, hayata direnç göstereceğiz, mücadele edeceğiz ama irademi çökmüş. İşte akli dengesini mi kaybetmiş, akli dengeyi kaybetmeyen veya şöyle olmayan bir hayata kolay nasıl kıyılır? Veya hayatın boşluğunda mı yaşıyormuş da hayatı bitmiş? Bir insan sırf Dünya yaşarsa, dünyadaki imkanlarını kaybederse düştüğü durumu düşünün. Böyle bir duyguyla kaybettiyse maazallah imanla da yan yana gelen bir hadisedir. Yani onun için bilmediğimiz noktayı fazla deşeylemenin faydası yok. Bir, intihar caiz değildir. Bir insan intihar eder Müslümansa bu insan yıkanır, kefenlenir, cenaze namazı diğer Müslümanlara gibi kılınır. Hakkında da dua edilir. Anlaşıldı? Allah biz bize düşeni yaparız. Bitti. Buyur. istihadi, eylem. yapılan Ha o e, istişadi. E, İntihar. Bu Bunun boyutu farklı bir boyut. O da uzun konuşturmaya gereken bir şey ama bir insan bir kere şunda bir sıkıntımız var. Biz hedefimizi iyi tanya etmek zorundayız. Bunu da kusur işliyorsak kusurlar peş peşe gelir. Bunu şunu söylemek istiyorum. Takılıyorum zaman zaman gömleğin ilk düğmesi yanlış olursa gömlek, bütün düğmeler yanlıştır. Baştan başlamanız lazım. Hepsini birden doğrultmanız lazım. Seçeceğiniz hedef Gerçekten düşman hedef olacak İki arkasından gelen işte leh ve Allah'taki şeyler Müslümanlar lehine Düşman aleyhine olacak Bu ölçüleri iyi yaptı da kendinizi feda ediyorsanız Bu farklıdır Anlaşıldı Hedef bunların ciddi tayinini yapmadan Ve arkasından Müslümanlara Daha büyük zarar gelecekse Böyle bir e, e, nasıl diyeyim intihari bir eylemin içerisine giriyorsanız Bunun hükmü farklıdır onun için bu nevi e, hareketler caizdir, değildir ifadesini kullanamıyoruz. Çünkü bunun son derece lüzum ettiği, Müslümanın gerkese hiçbir şeyden korkmayacağı, gözünün ne derece kara olabileceği, kendi canını bile feda edebileceği hadiseler vardır. Düşmanı da bu yapı korkutuyor. Amerika'nın ve İngiltere'nin, John'u John John'u Bileir dersen ikisini de herhalde içerisine alır, yani açık ifadesiyle onlar da konuşuyorlar. Neden bizim askerimiz daha çok ölümden korkuyor da Müslümanlar korkmuyor? Amerika'da bunun araştırması yapılıyor. Neden bizim insanımız bir harbe girince harp sendromu yaşıyor da Müslümanların harp sendromu yaşayanı pek yok? Boğaz Harbi'nden dönüyor. Bütün imkanlar elinde. Müslümanların on katı. Müslümanlar da onların yanında. Hep beraber kafasını kafasına çullandılar. Türkiye'de öyle, şöyle öyle. Sudan'la Yemen Irak'ın tarafını tuttu diye yapmadık bırakmadılar Sudan'a da Yemen'e de. Gerisi Amerika'sı Avrupa'sı Müslüman diyarı kimin üstüne çoğundu Irak'ın üstüne. Bire ondan daha fazlaydılar. Sendrom yaşayan kim oldu? Amerikan askerleri gavur askerleri bilinen neler oldu. Niye yaşıyor? Bunun sıkıntısını çekiyorlar. Bu esasen sıkıntı çektikleri kalpteki gönüldeki boşluk sebebiyle bu nevi bir sıkıntı çekiyorlar. Bu açık onu ölçüyorlar. Ama böyle olunca Müslümanların gözü pekli olunca bir de organize olsalar bir de içerisindeki alçaklar satılmasa adam hesabını yapıyor. Bunlar yan yana gelince neler olur diyor o zaman. O demin John'u bile Tun'u dediğim ne diyor? Sabah kahvaltısında diyor, hanımla konuştuk kahvaltıda diyor. Ümürlü Kasır'da bizim ordumuzu durduran kişi asker sayısı, mücahit sayısı 150 kişiymiş. Orduyu durduruyorlar. Onu öğrenince yıkıldım ben diyor bu harp bizi yıkacak perişan edecek dedim diyor ba bereket versin Bağdat düştü de diyor kurtulduk niye düştü savaşmadı asker o cumhuriyet 150, bin, 150 kişi ordu durdurdu 150 binlik cumhuriyet ordusu savaşmadı neden parayla bağlı olduğu için daha çok para verene gitti bu ibretlik bir hadisedir bütün Müslümanlar için bütün askeri için askeri sistem için yani ibretlik bir hadisedir sen dünya menfaatiyle kimi bağlayabilirsin daha çok dünya menfaati verirler veya vaat ederler. Öyle olur. Geç Geçer gider. Gönülden bağlı olan insan çok farklı bir şeydir. Bunu biraz şunun için söyledim. Yani hesabı kitabı doğru yapacağız. Gözü kararlılık çok iyi, iyi bir şeydir. Ama hesapları kötü yaparsanız İslam'ın aleyhine de dönüşür. Çok iyi yaparsanız önümüze fetihler açar. Cenab-ı Allah da yardım eder. Hayatta bile kalabilirsiniz. Ne gibi ben misalini vereyim. Hadikatül Mevt gibi müseylime askerleri kaçarak surların gerisine sığınıyorlar hemen mazgallara tırmanıyorlar ve üzerlerine gelen İslam ordusuna yağmur gibi ok yağdırılıyor. Düşman kaçıyor kovalıyorsunuz, bir anda kareye sığınıyorlar kapılar kapanıyor ve siz açıktasınız düşman siperte üzerinize yağmur bulutu gibi ok yağıyor. Zafer hezimete dönmenin veyahut da durmanın daha çok kayıp vermenin eşiğinde Bera ibn Malik radyallahu an önceden hazır ekibi var. Kalkanları bir sıralak duruyor. Şey olarak kalkanların üzerinden koşuyor. En son mızrakla kalkanların üzerinden duvarın üstüne atlıyor. Duvarın üstünden içeriye atlıyor. On bin kişinin bulunduğu bahçe atlıyor kapı yakınlarından. Önündeki düşmanı yararak kapıya kadar ilerliyor ve kapı kilitlerini parçalıyor. Kapı kilidiyle uğraşırken sayısız yara alıyor. Zavallı kapının yanına kıvrılıp kalıyor. İslam ordusu olup gibi o kapıdan giriyorlar. Zaferin anahtarı odur. Ve İslam düşman ordusu bütünüyle orada çökertiliyor. Bir daha bu millet ikinci bir defa İslam'a zarar veren bir millet olmamıştır. İçerisinden çok sağlam insanlar da yetişmiştir. Ama o gün o millet o bahçede çökmüştür. Böyle olmasa aksi olsaydı ileriye tarihe doğrudur nasıl bir bela kapıya gelirdi. Bir insanın kendini feda etmesi Neler kurtarmıştır yerine göre. Bu sıradan bir hadise değildir. Enes'in abisidir. Yani Bera İbni Malik. Enes radıyallahu anh diyor ki bulduğumuzda diyor inanın diyor vücudunda yaralanmayın hiçbir yeri yoktu diyor. kanlar içinde. Ama o beden ölmemiştir. Halid İbni Velid bütün orduyu bırakmış neredeyse. Bu insanın az insanın bütün yaralarını tek tek dikmiş, tek tek sarmış tek tek kırblemiş, tek tek hijjelik hale getirmeye çalışmıştır ve kucaklarda taşınmıştır. O olarak şey Medine'ye münerve'de de günlerce yataktan gözlerini açamadan kalmıştır. Ve sonundan yeniden ayağa, şey, yeniden şahadet meydanlarında koşun koşturacaklar şey olmuştur. Bu sıradan bir hadise değildir. Sıradan bir eylem değildir. En son şehit oldu. Tüster Kalesi'ne de 300 kadar mücahit mazgallardan su kanallarına girerek bu 300 insandan su kanallarından 80'i sağ çıkabilmiştir. Dehşet bir kanal sistemi vardı şehrin içerisinde. Zaman zaman dalıp çıkmaya gerektiren ışığın sıfır olduğu bir yerde ilerleyeceksiniz. 80, 300 insan ölümü göze almıştır ve tüster kalesi fethedilmiştir. Haliyle anlatacak çok şey var. Eğer e, biz bunu bütünüyle caizdir diyecek bu insanların fedakarlıklarına herhalde İsyan etmiş oluruz, haksızlık etmiş oluruz, doğruluğunu caizdir bütünüyle derseniz planı programı yapmadan delicesine hareketlere de kapı açmış olursunuz. Mümin akıllı olmalı, hedefi olmalı, ne yaptığını bilmeli, neticesinde hasap etmeli, herkesle istişare etmeli ama cesur olmalıdır. bir Ces, değil. Cesareti yerli yerine bulan insan olmalıdır. Sahabeyi şu an atılamıyorum da hocam. Buyur. Sahabiyi şu an atılamıyorum da ismini. Bu da örnek olur mu? Davayı ve önderi korumak için Resulullah'a gelen oka kafasını uzatan... Kafa, göğsünü siva eden Ebu Talha var. Ee, üzerine atlayan Üzerine atlayan e, Ebu Cende... E, yok. Ebu Düzcane var. Ebu var. Yani davayı ve önderi korumak evet, için Evet O mane... Yani onu öyle ifade etmişler de O hadise şöyle. Ebu Düzcane o kılıç teslim ettiği insan meydandayken bir grup okçunun yan yana organize olduğunu görüyor. Yani Müslüman aynı zamanda çok basiretli olmalı. Yani harbin kendine ait çok değişik üslupları var. Bu konuda yani keşke askeri ya sabit klişelerin dışına çıkarak yani belli bir zeka ve okuf geliştirmesine ayrı bir çalışma yapsa çok hayırlı olacak. O gözüne çarpıyor. Bir okçu grubu ne oluyorlar? Bir organize içerisindeler. Diz çöküyorlar. Hepsi yaylarına geliyorlar. Uzun geliş. Bu giriş ne oluyor? Ee, uzun giriş demek oku atıyorsan attığın belli olur. Ama uzun e, yukarı atıyorsun demek bombeleme sistemi düşüreceksin. Havan atışı yapacaksın demektir. Bunlar ne yapıyorlar diye bir bakıyor okçuların aşırtmalı hedefi Resulullah. Tamam her şeyi önündekileri bırakıyor. Peygamber Efendimiz'e doğru koş koşmaya başlıyor. Çılgınlar gibi. Peygamber Efendimiz çevresinde sahabe halkası var. Döğüşmeye devam ediyorlar. Ama ok kendi adamları da var Efendimizin önünde. Çarpışma devam ediyor. Çünkü onları aşırtmalı bir ok olarak hatırlıyor. Oklar havayla uçmaya başlarken bu da Peygamber Efendimiz'e doğru yetişiyor. Diğer sahabelerin de üstünden kendisine Resulullah'ın üstüne atıyor. Ve okları sırtına almıştır bu sahibi. Ebu Ducane'nin yaptığı sadece Allah Resulü'nün kılıcının hakını vermek değildir. Enfes bir davranıştır. E, kıyas götürmeyecek bir davranıştır. Oklar çok uzun mesafeli olduğu için Zırhında da e, üzerinde de kalın deliden bir zırh bulunduğu için yine yara almıştır. Okları sırtına toplamıştır. Ama bu aziz insanın yarası derin olmamıştır. E, sırtında epey bir benek olsa da oklardan oluşan kalkarak yine de savaşa devam etmiştir. Ama o yaptığı davranış e, kıyas götürmez bir davranıştır. Anlaşıldı mı? Öyle. Hmm. namazda sünnetin seyir seyircesi var mıdır? Vardır. Yakında bazı şeyler bir yerde kaynatılıyor herhalde. Herkes sırayla soruyor. Bir beyan eşine kızıp da bir anlık yemin ederek bir daha arabaya binersem cenazem çıksın derse en iyisi yemin kefareti vermesidir. Öyle diyor. Şu anda arabasından binmesi gerekiyor. İşte öfkeyle kalkan zararlı oturur. Biraz fakirler geçinsin. Hemen evet. Buyur, yemin kefareti on fakir, on fakir doyurmaktır. Evet. Bunun e, tek taraflı değildi bu. Çift taraflıydı. Çift taraflıydı. Bunun deve, deve bölümü yok. Yani çift taraflıydı, çift taraflıydı. Bu birinci sayfa çıkmış. O zaten tek kağıttır. Yani iki, tek kağıttır. Bu çıkmıştır ikinci tarafı da. Bu yarım çeyre çıkartmışlar. Hayır. Tam i̇ki tarafı ortamış. da çıkmıştır. Hayvanların zekatı var, arkada develerinki de var. İk tamam i̇ki iki tarafla bu şöyle katlansın tamam diye hocam. öyle yazılmıştır. Tamam niye böyle acaba dedik. Tamam. Bir de çok lazım değilmiş ki yazmış bana vermiş. An anlaşıldı. dedim Hacer validemizin Kabe'ye yerleşmek isteyen kabile ikinci e iki sene vardı. Zemzem ile ilgili olarak İsmail. E Zemzem ya birinci isteği şuydu. E şey olarak birinci iste zemzemi sahiplenmeyeceksiniz. ikinci iste zemzem bunun olacaktı. Yani kararları o verecektir. Şahsa ait olmaz. İsmail Aleyhisselam kuyu için büyünce ne karar verdi? Yani kuyu aralarında hep devam etmiş gitmiştir. Yani endişesi herhalde bize bilgi gelmiyor ama Hacer Validemiz'in başka insanları sokmamazlık ederler mi? Vermemezlik ederler mi? Su hakkı gibi böyle bir endişesinin olduğu ama cürhümiler bunu yapmamışlardır. Eh, ahlakları bozulmadığı sürece iyidir. Daha sonra ahlakları bozulunca tabi arada nizalar çıkmış. Cürhümileri oradan sürmüşlerdir de. Ee, tarihin devamı var e, netice itibariyle. Onun için oralara gidip e, gitmedim. İsmail Aleyhisselam hayatı boyunca evet yani e, or orada reis durumundadır. Doğrusu o. Var. Evet. Bugün saat 2'de inşallah Samet Medresesinde Emin Hocamızın Hazreti İbrahim'den Hazreti Abdullah kutlu nesil dersi olacaktır. Hepinizi bekliyoruz. Bir duyurumuz daha var. 14 bak asıl dersin yeri gelecekmişsiniz e siz. Bana anlattırmış inşallahınız. Denk gelmişti de güzel oldu hocam. 14 Nisan'da inşallah açılışlarını yapacağımız Uluslararası Siyer Enstitüsü'nün e inşaat işlemi bitti. İnce temizliğe ihtiyacı var. Yarın etmek isteyen hanım kardeşlerimizin Perşembe günü saat 10'da Vokfa geldiği rica olur. Erkekler muaftır. <gülüyor> Anlaşıldı. Erkekler ince temizlikten anlamıyor. <gülüyor>